Oh yeah. ne Merhaba kainat, bugün 30 Kasım Salı, yıl 2010, ay 11, gün 334, Kasım 23. 1431, Hicri Zilice 24, 1426, Rumi Kasım 17. Günün tarihi, 85 yıl önce bugün 30 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün arkasındaki duvara hakimiyet milletindir levhası asıldı. 85 yıl önce bugün 30 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına dair olan kanun mecliste kabul edildi. 100 yıl önce bugün 30 Kasım 1910'da devlet ana Yorgun Savaşçı gibi eserleriyle ödüller alan yazar Kemal Tahir İstanbul'da doğmuştu. Yemek listesi gün 334. Kıymalı patates, zeytinyağlı kereviz, salata, ayva tatlısı. Büyük Saatli Marif, marif Takviye Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesini Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuş'la Birlikte yapıyoruz. Günaydın. Günaydın. Evet bir günaydın da Biraz gecikmiş bir günaydın da Hatta George Harrison'a The Beatles'dan Onun bestesi olan Here Comes The Sun adlı Parçayı dinledik Remastered diye adlandırılan Yeni albüm çıkarttılar. Eski kayıtların yenilenmesi sonucunda yapılmış bir Beatles kaydı var. Oradan çaldık. Biraz daha seslerin mükemmelleştirilmesine çalışılmış bir programdan. Güneş'in gelmesiyle iç açıcı bir durum. İşte Güneş. Bunu Sadi dinleyicilerimizden Sadi Özen bizi uyardı. Volkan'la. Yani durumu toparladık ve yıl dönümünü bir gün sonra gecik bir gün gecikmeyle de olsa anıyoruz. Herhalde yanlışları ve eksikleri gidermenin en iyi yollarından biri de böyle dinleyici eleştirileri almak olmalı. Çok teşekkür ederiz Sadi Özen'e de. Evet, şimdi haberlere bakalım. Bugün bir saatimiz var. Sonra 9.30 10 arasında da Ali Bilge ile Tan Baskını, tam matbaasının basılıp yakılması olayını 65. yıl dönümünde konuşmaya devam edeceğiz. Dünden devamını getireceğiz onun. Bugünkü konumuzda iki ana konu var. Bir tanesi savaş ve barış meseleleri ve Wikileaks'ten sızan haberler. Bütün Türkiye'de ve dünya basınında da birinci sırada haliyle ve devam edecek bugün ikinci günü. Aslında New York Times'da, Der Spiegel'de, Le Monde'da ve uh, The Guardian gazetelerinde eş zamanlı olarak verildi. Wikileaks grubu tarafından whistleblower sitesi deniyor. Bunlara yani açığa çıkaran Türkçe'de bir ismi yok henüz. Çok önemli bir iş yapıyorlar. 250 bin diplomatik yazışmayı boca ettiler insanlığın üzerine bayağı dünya liderlerinin utanç verici durumda kalmasının yol, bekle, beklendiği söyleniyor ama hiç böyle bir şey olmayacak zaten şimdiden de Berlusconi kahkaha atmış şey özür dilemiş Hillary Clinton yani bu insanlar pek de aslında e, bu tip durumlardan değil mi çok afallayan falan filan insanlar değiller evet savaş filan da ilgilenen insanlar değil aslında. Sadece bir takım şirketlerin para kazanmasıyla ilgili gibi gözüküyorlar. 250 binden fazla 251 bin diplomatik muhaberat ele geçti. Ee, Suudi Kralı Abdullah mesela vursanıza vursanıza şu İran'a diyormuş Yemen Başkanı kendi ülkesinde füzeleri atıp ondan sonra da Amerikalılar attı ben yapmadım diyormuş. İşte çeşitli Afganistan üzerindeki çeşitli andıçlardan Karza hükümeti içinde acayip yolsuzluk ve suistimal meselesi olduğu söyleniyor. Bir tanesi Amerika şey Birleşmiş Arap Birleşik Arap Emirliklerinden gönderilen bir diplomatik şeyde ne deniyor ona işte mesajda Karzai'nin başkan yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni cebinde 52 milyon dolarla cash parayla girdiğini yazıyor. Diğer başka bu muhaberat içinde görülen şeyler gizli bir Amerikan planı Banki Moon ve diğer yüksek düzey Birleşmiş Milletler temsilcilerinin şeyleri görevlilerinin telefonlarının dinlenmesi retinalarının bakılması göz taramalarının yapılması filan oradan ses çıkmadı henüz. Enteresan da bir Honduras'la ilgili bir 2008 tarihli şey varmış. O da açıkça askeri darbenin Manuel Zelaya'yı askeri darbeyle devirenlerin aslında illegal ve anayasaya aykırı bir darbe yaptıklarını söylemişler. Ana hatlarıyla bunlar ortaya çıktı. Tabii Türkiye'deki bazı gazeteler bunun şey olduğunu iddia ediyorlar. Türkiye'deki, Türkiye'nin merkez olduğunu mesela hürriyet ama. Dünkü heyecanı idamı herhalde bugün o iddiasından galiba vazgeçmişti. Ya en azından hani iddiasında e, ısrarlı değil. Evet bu Türkiye ile ilgili bir durum falan filan gibi bir şey yok. Artçıları korkutuyor demiş. Bu deprem oldu deprem metaforunda e, tabii ısrarlı ki devam. tabii devam. Abi Türkiye Türklerindir de ısrarlı bu gazete. <gülüyor> Suriye ve Suudi Arabistan siteye girişi yasakladığı için e, işte yeni kriptolar dünyayı tedirgin ediyormuş falan bu tedirgini nereden anlıyoruz? İşte Suriye ve Suudi Arabistan siteye girişi yasakladığı için anlıyormuşuz. E zaten bir de Çinle Türkiye eklenebilir onun yanına. Başka da pek bir yer yok öyle siteye yasaklayan falan. Bu gerginlik için yeterli kanıt sayılmaz bence. E evet. peyce bir site kapalı çünkü oralarda. u e, şimdi Afganistan'da öldürülen 6 kişinin Tamamı Amerikan askeri çıktı. Afganistan'da bir hmm. devam ediyor. Bu Wikileaks'ten dolayı tabii. Bundan sonra olacak pek çok şey e, kesinlikle Wikileaks'e bağlanıyor olacak. Daha dün ilk gün olarak e, acilen hemen bir kongreyesi koşa koşa çıktı tabii ki Cumhuriyetçi. E, King değil mi? Evet. İç güvenlik Peter sonra... King. E, ve dedi ki yani bu bir terörist örgütlenmedir. Yani El-Kaide'yi ne yapıyorsak ya da bu Japonya'daki vardı ya metrolara sarıngazı salan e, işte, evet. tarikat. Onları ne yaptıysak, nasıl gördüysek aynı şekilde görmeliyiz dedi. Yo, evet güzel. Hepsini öldürmeleri lazım. Ben anlayamadım gerçekten yani. Bütün saflığımla sağcı gibi düşünmeye çalıştım. Irkçı gibi düşünmeye çalıştım. Militarist gibi düşünmeye çalıştım falan. Bekavrayamadın değil, değil mi? mi? Yani bunu nasıl böyle kategorize edebildiğini anlayamadım. Hani... Dün ben kulaktan do dolma olarak söyle duyduğumu söylemiştim ya. Evet, evet şimdi ortaya çıktı işte. Ve yani... diyor ki şu anda diyor e, bir Birleşik Amerika'nın demiş e, ulusal güvenliği için şu anda açık bir tehdit halindedir Wikileaks demiş. Neden? Neden nedenlerle çok iş şey yok. <gülüyor> i̇şte açıklıyor. E, nedenleri bulmaksa bize kalıyor. Benim anladığım bu. Baya e, baya bayağı ayıp yani ya, başka küresel iklim şey değişikliğiyle ama... başlayarak herhangi bir konuda zaten artık sebep sonuç ilişkileri kurmakla hiçbir ilgileri kalmadı yani toplu bir şeye gidiyor buna cinnet de denemez baya bir şirketlerin bu düzeni her ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz ve bu politikacıları da satın alarak bu işi sonuna kadar sürdürmekten başka bir yolu yok Öyle görünüyor aslına bakarsan yani. Yani bayağı ciddi şey söylemiş. Ne yapacağını da söylemiş aslında. Terör listesini alacağız demiş. Ya da bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bu Peter King'in söyledikleri. E, terör listesini alması demek bu serverlerin tamamıyla kapatılması. işte Amerika'da bütün banka hesapları varsa dondurulması falan filan gibi böyle. Bir hikayeler ama şu anda Amazon.com'un e, serverler üzerinden yayın yaptığı için bu da Amerika'daki serverler olduğu için kapatılma ihtimali eğer böyle bir karar olursa var imiş Sinet'in haberine göre. Evet, dün bir başka dinleyicimiz de Doruk Yalnız da bize şeyi söyledi. Wikileaks'in kapatılma ihtimallerine karşı güçlü bir şifre korumasıyla tüm belgeleri internette paylaşmakta kapatılmakta durumu söz konusu olunca şifreyi dağıtacağını duyurmuş. Duruk yanında da teşekkür ederiz bu bilgi için. Gayet önemli bu da tabii. Öyle kolay kolay yapılabilecek gibi görünmüyor ama öylesine bir cinnet durumunda ki hakikaten tam da kesinlikle olur mu böyle şey diyemez haldeyiz. Şimdi bütün işlerin bir kısmı da 22 yaşında bir askerin üzerine Bradley Manning'in üzerine. Evet. Gördüğünüz Bak üstelik eşcinsel. Öyle mi? Bunda evet. mı söylediler? Evet söylüyorlar. Tebrikler. 7 aydır hücre hapsinde tutuluyor ve yeni yıla mahkeme karşı. Yeni yılda çıkarılacakmış mahkeme. Eşcinsel olduğunu nereden biliyoruz? Yani Çünkü Amerikan ordusunda eşcinsellikle ilgili o yoğun tartışmanın ardından sorma söyleme. Ne bir yere sen sor de. ne ben evet, evet Yani üstleri görmüyordu. Sen de söylemiyordun. İşte böylece bu sıkıntı. Giderilmiş oluyordu. Manning bir hacker arkadaşıyla yaptığı sohbetin kayıtlarında belgeleri almak çocuk oyuncağıydı demiş. Ve üzerinde Lady Gaga yazan bir yeniden yazılabilir CD ile Amerikan tarihinin en büyük bilgi hırsızlığını yaptığını anlatıyor. Sonradan da bir hacker eski bir hacker yurtseverlik gereği onu ihbar etmiş Kendisi Eşcinsel olarak mı? Hayır bunları çaldı diye belki Hı. eşcinselliğini de söylemiştir onu bilmiyorum. Senin sorunu cevaplamaya çalıştım ama bulamadım nereden. Tahmin ediyordum bunun bu cevabı olmayacağını da hani bir yandan da netleşelim istedim. Yani CNN komda da var. NTV komda da var. Böyle bir şey. 22 yaşında bir asker. Peki Wikileaks. Ne olacak şimdi? Valla orası baya karışık çünkü e, tek açıklama yapan işte Peter King değil, yani işte aklı başında değil. Orada da egzantrik milletvekilleri vardır falan diye bakmak da mümkün ama e, bundan öte aslında Robert Gibbs yani Beyaz Saray e, basın sekreteri de e, açıklama yaptı bu konuda aynı sertikte ve aynı hani e, mantıksal çerçeve nedir ki ne gerek var? Mantıksallığında değil. Ama şunu söylüyor e, bunlar Wikileaks ve e, bunun gibi işler yapan insanlar hırsızdırlar suçludurlar öncelikle e, çok net olarak bunu bir ortaya koymak lazım diye başlıyor cümlesine zaten e, ve diyor ki e, Wikileaks'ten ötesine gittiğini bu soruşturmanın bilmenizi isterim Türkiye'de olsaydı hepimiz çoktan hazır ola geçmiş önlerimizi diklemiştik bilmiyorum Amerika'da nasıl bir sürettir bu cümle yani ötede dış mihraklardan falan bahsediyor herhalde. Ee, ve demiş ki e, elimizden gelen her şeyi yasal anlamıyla yapacağız. Assange'a karşı da, Wikileaks'e karşı da demiş. Evet. Fakat e, <gülüyor> gazete bundan önce çok iyi bir sınav vermemişti. Mesela e, şeyde özellikle İsrail'de mesela Sunday Times Mordechai Vanunu için berbat bir sınav vermişti açıkladı ve 18 yıl kadar hapis yatmasına yol açtı kaynağını açıklamak durumunda kaldı yani Hı -hı. kanun gel İngiliz zaten Britanya'da bu işler çok parlak değil ee, şeyde de eee ...başka ellerde de... ...sağlam durmadıkları bir başka... ...şimdi adını hatırlayamadığım... ...bir gene whistleblower dedikleri... E, ...içeriden... E, e, ...böyle... J. ...Pentagon Papers gibi... ...sızdıranlara karşı... ...koruma almayan başka gazeteler oldu... ...ama bu sefer sağlam... ...durmaları e, bekleniyor... ...çünkü bütün gazetelere aynı anda e, verildi... Hı hı. <gülüyor> ...ve... Gayet açık bir durum var ortada yani yüz binlerce belki Amerikan ve dünya tarihinin en büyük şey rekorlarının kırıldı bir durumdan bahsediyoruz ama tabi hiçbir şey belli olmaz. Şimdi Julian ile yapılmış bir söyleşi vardı ilk şeyleri çıkarttığı zaman o bir ben yani daha önce. 15 bin daha önce hiç kaydedilmemiş, belgelenmemiş sivil ölümlerini, yani inanılmaz miktarda olağanüstü sayıda insanın hiçbir zaman konuşulmadığı bir durumu ortaya koymuştu. Hayatın en büyük gerçekliğinden Julian Assange de demişti ki, yani koalisyon güçleri dedikleri işte Irak'ta somut bir politika, gizli bir politika ne işkenceyle ilgilen Irak'ta, ve şimdiye kadar tarihi kayıtlara geçirilmiş en net savaş durumunu, tanımını geçirmişti Julian Assange ve arkadaşları Wikileaks'te. Benzeri hiçbir şey yoktu. 109 bin kim, insanın ölümünü rapor ediyor bu gizli belgeler. Yani Amerikan senatörlerinin Hı. ve temsilciler meclisi Hı. üyelerinin... Suçladıkları insanlar bunlar aslında 109 bin kişiyi öldürüp mesela daha önce 170 bin kişinin yaralanmasına ve 200 bin kişi 6 yıllık Irak savaşı Irak'ın işgali sırasında 200 binden fazla insanın da 6 yıllık bir süreçte tutuklanıp işkenceden geçilmesinin hikayesi. Bu tabi yalnız resmi kayıtlara geçenler Amerikan kayıtlarında olduğu için aşağı yukarı yarısı. ...yani Amerika'nın gördüğü... ...halbuki Bağdat'ta mesela diyor... ...bir... ...köşe başı yok diyor... ...sokakta bir herhangi bir köşe yok ki... ...bir e, şiddetle şu ya da bu biçimde... ...öldürülmemiş bir insan olmasın... ...ve Julian Essence de... ...ayrıca şunu da söylemişti... ...bu e, savaşı desteklemekten kurtulmamız için... ...savaşı tahayyül edebilmemiz lazım diyor... ...yoksa anlamadığınız şeyleri... E, desteklemek iyi bir şey değil diyor. Yani anlarsanız ve ondan sonra destek olmazsınız. Yani savaşın gerçekliği ne olduğunu anlamamız lazım. Eğer bununla mücadele edeceksek demişti. Asıl amacının da bu olduğunu söylemişti. Kendi sesinden de kulak verebiliriz buna. This is the most uh, accurate description of a war that has ever been released into the historic record. Um, there there is nothing comparable. Uh, it is the details of the deaths of 109,000 people, the wounding of some 170,000 people, the detainment um, of uh, nearly 200,000 people uh, during a course of six years and of course that is only about half the military action that went on uh, during that period because it's only the US um, view on things but uh, even so, uh, extraordinary. we see that there's um, nearly no street corner in Baghdad Uh, had didn't have a, a body uh, found that had been killed uh, through violence in one form uh, or another we should start imagining it or stop doing it um, or stop supporting it uh, it's not good to support things that you do not understand uh, we need to understand um, what the reality of war is uh, if we're going to choose uh, to engage in it and Juliana daha önceki 23 Kasım'da yayınlanmış bir şeydi bu konuşmasıydı. Zinet'ten aldık bu sesi. Zinet sitesinden çok ciddi durumlar var. Wikileaks konuşmaya devam edeceğiz. Aslında Norman Solomon'un e, diplomasinin demistifikasyonu başlıklı bir yazısında da yani Wikileaks'in şu deniyor. WikiLeaks'in bu diplomatik gizli kayıtları paylaşmasıyla dünyada e, bir şey var diyor. Yani e, ne kadar hükümet politikalarının aslında ne kadar büyük bir sahte şey üzerine kurulduğunu da açıkça görüyor. Ya yani açık verilen demeçlerle uygulanan politikalar arasındaki Hepimizin bildiği, hissettiği ama ilk defa da bu kadar açık olarak önümüze çıkan bir gerçeklik var diyor. Yani demokrasilerde insanlar hükümetlerini ne yapma hakkına sahiptirler. Ama södo demokraside, södo demokraside, yalan demokraside de bir avuç, bir yığın daha doğrusu peri masalı anlatılır ve yeterli olur. Yukarıdakiler anlattı mı oluyor diplomatik fasadlar da böyle cephelerde sürekli olarak realite gibi, gerçeklik gibi geziniyor ortalıkta ama bazen maske <gülüyor> şimdi gördüğümüz gibi kayar bütün dünyanın göz önüne ve işte bu da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın muhaberatının açığa çıkmasıyla her tarafta böyle yapış yapış çıktı. Şimdi sık sık söylediğimiz, andığımız bir gazetecilerin pirini I.F. Stone'un Stone bir sözünü hatırlatmış. Bize Norman Solomon diyor ki, bütün hükümetler yalancılar tarafından yönetilir ve söyledikleri hiçbir şeye inanılmamalıdır diyor. Ee, ve kendi hesabıyla Amerika Birleşik Devletleri 9 yıldan beri savaşta hiçbir sonu görünmüyor ve Pentagon gibi Dışişleri Bakanlığı da <gülüyor> savaş devletinin önceliklerine hizmet ederek devam ediyor ülkenin bütün askeri ve diplomatik çevreleri odakları da aynı büyük savaş makinesinin birer parçası. O zaman ama bunu yürütmek için de bu büyük makineyi de yürütmek için kısmi doğrular, yalanlar yani kısmi aldatmacılar ve tam yalanlara ihtiyaç <gülüyor> var. Yani gittikçe inan arkası Afganistan'da, Pakistan'da, Irak'tan sonra ve başka yerlerde Amerika Birleşik Devletleri muazzam gerçek halkla ilişkiler hikayeleriyle gerçeklik arasında, savaş gerçekliği arasında muazzam bir mesafe bırakarak yürüyüp gidiyor. Bunun sonuna kadar Nasıl tahammül edeceğini bilemediği bir şey var. Şimdi bugün Türkiye'deki gazeteler nasıl ele alıyor? E, genel olarak aslında doğal herhalde şey kısmı e, daha fazla Türkiye üzerinden ele almışlar. E, veyahut Wikileaks'ten şu ana kadar sızanlardan e, Türkiye ile ilgili kısımlar daha öne çıkmış diyebiliriz. Aslında birkaç tane şey var öne çıkan Bunlardan galiba söylemediğimiz bir tanesi Dün daha doğrusu bizim gözümüzden kaçmış olan Söylemediğimiz deyince bir garip oluyor Bir tanesi Üç tane gazetede var bugün Tarafta Cumhuriyette ve Sözcü'de Dün yoktu başka bir yerde Belki de. sonradan evet, sızanlardan sonradan da olabilir Sonradan sızanlardan anladığım kadarıyla ee, <gülüyor> Dün ben Adam akıllı bir tarama yaptım çünkü pazar e Ben de şaşırdım aslında yani. hani bu herhalde dünkü sızanlardan biri ee, taraf gazetesinde mesela manşet işte Erdoğan'ın İsviçre'de 8 gizli hesabı var diyor. Wikileaks belgeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski büyükelçisi Edelman imzalı Telgraf'ta başbakanın İsviçre'de 8 hesabı olduğu öne sürüldü diyor. Ee, 30 Aralık 2004 tarihliymiş bu Telgraf 21. maddesinde Erdoğan'ın hesaplarının iki ayrı kaynaktan edilildiği belirtilmiş. Servet'in oğlunun düğününden gelen hediyelerle açıklaması yüzeysel bulunmuş. Ee, aynı maddede partiyle ilgili dedikoduların yine AKP'lilerden sağlandığı da söylenmiş. Bize anlatılanlara göre bakanların aile üyeleri hakkında çıkar çatışması ve çok ciddi yolsuzluklar var denilmiş. Ee, böyle bir durum. Çok da aslında hani aman tanrım <gülüyor> denilebilecek bir şey değil. Bir, bir şeyler olduğunu zaten tahmin ediyoruz. <gülüyor> Cumhuriyet de aynı şeyi vermiş. Wikileaks'ın yayımladığı gizli belgeler dünyanın ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bir bomba metaforumuz bir de deprem metaforumuz var. Dünyayı sarsan deprem ve bomba. En çok mesaj da Ankara'dan gelmiş. Edelman yalanlamış ama galiba değil mi? E ya, yalanlama mı onu da anlamadım. Altında Bütün imza yalan ol... söyler. E, politikacı değil ki diplomat. Politikacı mı sayılır? <gülüyor> ne bileyim aynı hani soruyorum. Dış politika yürütüyor. İşte bir kategorik farklılık olduğuna göre belki hayatta da bir şeye tekabül ediyordur diyerekten. E, yani demiş ki ya imzam olması demek benim yazdığım anlamına gelmez demiş. Ne demek istediğini anlamak için bir miktar e, düşünmek gerekeceği kesin. Yani anlayacağınız o ki altında imzanız var diye siz yazdınız demek değilmiş ama sizin yazmıyor olmanız sizin onaylamadığınız da anlamına gelir miymiş orasını bilmiyorummuş. Kim yazmış? Yani bunu Juliana sence mi soracağız? Kime soracağız? Ya, altında zaten her birinin yazıyor şeydi işte atıyorum William falan diye yazıyor. Ya kim olduğunu ben bilmem ama e, Erik biliyordur herhalde. Evet. Yani orasını bilemeyeceğiz ama e, imzalı metinlerde özellikle devlete ait imzalı metinlerde değil mi? Üstün imzası zaten onay, kabul ve e, doğruluk üzerine kullanılan bir şey değil mi? Evet öyle. O, aksi takdirde bütün diplomasi gemisi yürümez, batar, çöker yani. yani. Ben yazmadım çok anla ama o da ne yapsın diyerek bence bir, bir, bir miktarda anlayış göstermek lazım. Aptal yerine koyduğu için kızmak normal ama ne yapsın? Adam cihaz da ne yapsın? Evet, Zor Yani e, Türkiye'de Aslında öne çıkan işte demin Verdiğimiz bu işte 8 tane Banka hesabı var İsviçre'de Ki büyük ihtimalle yakında Hükümet tarafından ya da Erdoğan tarafından e, Yalanlanacaktır <gülüyor> Ama doğru mudur Değil midir orasını zaten bunlar hani e, Kamuoyu için hazırlanan belgeler olmadığı için Herhangi bir şeye dayanması Falan da gerekmiyor Duydum ki diye yazabiliyorsunuz anladım. Ee, böyle bir diğer hani öne çıkan konu var mı diyecek olursak aslında temelde e... wiki wiki'deyiz wiki daha değil mi wiki'de. sızma haberlerinde işte Gülün Erdoğan'ın altını. Gönül Davutoğlu hakkında konuşmadım demiş Erik Edelman'da ben yazmadım demiş. E, zaten kimse e, üstlenmeyecek herhalde doğal olarak bu tip şeyleri. İşte Gül Erdoğan altına uyuyormuş. Oymak üzere faaliyetler yürütüyormuş 2004 yılında. Ee, Türkiye'de bir eksen kayması var mı yok mu tartışmaları epeyce yapılmış. Ee, i̇şte Türkiye kendi Rolls Rolls zannediyor ama ancak bir Rover falan filan gibi e, bir hikayeler yapılmış. Ama galiba bununla yaşamak zorundayız çünkü e, genel olarak hakikaten böyle hissediyorlar falan demilmiş. Daha ee, epey devam edecek zaten. Hem New York'tan hem de bütün diğer gazetelerde. Daha evet. Epey yani bir Guardian, bir Le Monde, El País, ve Der Spiegel bu belli başlı şeylerin hepsi devam edeceklerini bunun bir tefrika olarak yayınlayacaklarını söylediler bunu. Ee, bu arada Forbes'ta bir haber çıkmış. Ee, bir sonraki gelen Lix'in, e, Wikileaks'in e, doğrudan şirketlerin ve bankaların sırlarını e, içerdiği haberi gelmiş Forbes'a. İşte şimdi e, Assange'in cesediyle karşılaşabiliriz diye düşündüm açıkçası. Şimdiye kadar tecavüz ile gidiyordu iş ama birden bir kazaya dönüşebilir. Atıyorum tabii hiç fikrim, bilgim yok bu konuda demeye gerek var mı bilmiyorum. Ama Forbes'un bayağı ciddi şey haberi var. Diyor ki Forbes işte asıl mega league, mega sızıntı bu olacak. Çünkü Assange bir dahaki sırada bankaların olduğunu, büyük Amerikan bankaların olduğunu ve bunların bütün yaptıkları işlerin dünyaya ekspoze edileceğini söyledi diyor. Peki bir sorun var. Yani birkaç sorun var ama. Bunu aslında sekiz buçuktan sonra da devam edip sorabiliriz. Çünkü taşırmışız zamanı. Ben şimdiden sorayım. Sen cevabını hazırla. Hayır, evet hazırlıklı bir cevap olur. Evet Senatör Joseph Lieberman demiş ki bu kabul edilemez terbiyesizce ve ayrıca iğrenç bir eylem. Hükümetimizin ve müttefiklerimizin halkımızı güvenli koruma çabalarını sekteye uğratacak ve hayati çıkarlarımızı da tehlikeye uğratacaktır. Doğru mu söylüyor, yanlış mı? Bunu sen düşün sonra cevap verirsin. Açık kaste. George Harrison ve grubundan What Is Life? Hayat Nedir adlı enstrumental parçayı dinledik. All Things Must Pass adlı ünlü albümünden alınmış bir parçaydı. Dün Hayata 2001'de veda etmiş akciğer Kanseri'nden George Harrison, İngiliz rock gitaristi, şarkıcı, besteci, aktör... Ve prodüktör ama en önemli özelliği herhalde sonunda söyledim. The Beatles grubunun, efsane The Beatles grubunun gitaristi ve parçası olması. Ve Rolling Stone dergisi tarafından da gelmiş geçmiş en iyi 100 gitarist arasında. I 21. sırada da listeye konmuş kendisine bir günaydın diyelim. Önemli çevre konusunda da çalışma ve mücadeleleri vardı açlık ve yoksullukla da olduğu gibi Evet sorunun cevabını bu, buldun mu Joseph lieberman ve beyaz evden beyaz saraydan yapılan açıklamada ulusal güvenliğimiz tehlikeye düşüyor Hayati çıkarlarımız böyle olmaz diyor ne diyorsun Haklılar mı Haklılar ee, yani diyecek çok fazla bir şey yok zaten beyaz sarayda işte aynı açıklamayı yaptı basın Sözcüsü tarafından üstüne üstlük işte deminki e, harika e, Cumhuriyetçi Peter King de zaten aynı lafları aslında biraz daha kabaca dile getiriyor. Joseph Lieberman da bağımsız herkes birleşiyor yani. Evet evet yani bir Demokratlar yok. Demokratlar bağımsızlar fakat peki sorun cevabı şu ama e, hükümetin bütün artık tamamen kredisi sıfırlanmış bir Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yok mu? En azından halklar nezdinde. Tümüyle yalan olduğu söylediklerinin ortaya çıkmış vaziyette. Biz biliyorduk demek ayrı bir şey. Tahmin ediyorduk demek ama bu açıklandı, kanıtlandı ki tümüyle yalanlar üzerine kurulmuş bir Pax Amerikana üzerine kuruluyuz. Ne insan hakları konusunda ne ...özgürlük, barış, demokrasi mücadelesi konusunda böyle bir şey yok. Sadece Amerika'nın hayati çıkarlarının korunmasına yönelik bin bir türlü dedikodu filan var. Peki o zaman bu hükümetin güvenlik, ulusal güvenliği ne biçim bir ulusal güvenlik bunlara dayanarak korunacak? Ee, yani... Bu ulusal güvenlik kavramıyla ilgili aslında çok uzun zamandır açık gazetede yayın olduğumuz için biraz kafam karışıyor. Yani savaşın bütünü Irak, Afganistan savaşlarının bütünü tam da bu ulusal güvenlik dediğimiz zımbırtı üzerinden yükseltildi. Ve bildiğimiz üzere Türkiye'den de hani ulusal güvenlik dediğimizde zaten işte akan sular duruyor vatandaş bir çeneni kapat kenara çekil işimiz var demenin başka şekli. Ee, o yüzden bu ulusal güvenlik işini ben zaten çok anlamıyorum Peter King'in bu arada e, yazdığı mektuba baktığında ise tas tamam Zaten öyle mi olur böyle mi olur bilmiyorum ama en nihayetinde e, bir ulusal tehdit olarak algılanması gerekir Geliyor iş Onlar da tam bilmiyor anladığım kadarıyla yani, Ulusal tehdit olduğuna dair teşhis var ancak tedavinin ne şekilde olacağı henüz daha netleşebilmiş değil Sorun galiba burada ama bundan öte e, hayat aynı mı akacak? Umarım akmaz ben de, veyahut ben de e, Wikileaks'in yaptığı işi hafife almakla falan asla alakası yok yaptıkları iş çok büyük ama bir hareket üzerinden yükselmedikçe e, bunun hesap sorabilme şansının da çok yüksek olmadığını e, görmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belgeler tek başına insanlar işte e, işte kendilerini dürüp kafalarına kafalarına vurmazlar böyle bir şey yok yani yine insanlara bize e, sokak kalıyor iş. 3 aşağı 5 yukarı bunu nereden çıkartıyorum derseniz Irak ve Afganistan sızıntılarından hükümet yerli yerinde duruyor savaş devam ediyor kimsenin yargılandığı falan yok e tamam yani e, tam da sıkıntı burada yani Wikileaks görevini yapıyor da ya biz diye böyle bir garip sorumsuzluk sorumluluk hissi içinde evet. yüzüyorum açıkçası. Evet, belki yarın biraz daha etraflıca konuşma fırsatı bulabiliriz bunun üzerine sokağa çıkmak ve nasıl mücadele edebilmek? Küçük isyan hareketleri ve bu savaşı çıkaranlara nasıl fiziki olarak baş kaldırılabilir? Sürekli olarak bu şirket ihtiraslarıyla kasıp kavuran insan kuruluşlara ve insanlara nasıl karşı çıkılabilir? Devlet suçlarına. bunu ...konuşmamız lazım. Ümit meselelerini... ...konuşuruz. Ee, bu arada... ...işte demin bahsettiğim Forbes'taki ...röportajı şöyle bir e, hızlı... ...bakış attığımda ilginç... ...hemen bir şeyleri görmek mümkün. Şu ana kadar... E, ...şeyle başlıyor soru. Ya siz Belge Dağının ...üstünde falan mı oturuyorsunuz? ...diye soruyor. Evet demiş... ...Asaniş Cevap olarak. Aynen öyle durumum. Çünkü... Ee, gittikçe ve gittikçe daha fazla belge benim elime ulaşıyor. İnsanlar beni duydukça Wikileaks'i duydukça ve güvendikçe daha fazla belge geliyor diyor. Peki şimdi benim sorumu Aa, hazır mısın? Bir sorum daha geliyor. Buyurun. Niçin şimdi? Güvenlik olayı mı? Hayır niçin bunlar şimdi açıkladı ah, bu iki işte, Bu soruyu sormak aslında üç aşağı beş yukarı komplocu e, Türkiye medyasına <gülüyor> kalsın diyelim. Nasıl olsa soruluyordur da yani dün akşam televizyon seyredemedik peki ikimiz de büyük ihtimalle ama evet. <gülüyor> e, tartışma programlarında büyük ihtimalle neden şimdi sorusu soruldu diye ben 1'e 10 bir bahis atabilirim ortaya. <gülüyor> e, yani şu ana kadar niye açıklamadı falan filan. Neyse bu Forbes'daki zıngıltıda diyor ki röportajında daha doğrusu peki daha ne kadar yayınlayacaksınız yani yayınlayabileceğimiz tonla şey var aslında önceliği Irak, Irak savaşı ve Afganistan savaşı üzerinden Amerikan askeriyesine verdik çünkü daha büyük bir şey yok elimizde Amerikan askeriyesinden çok açıklamak gereken. Evet diyor. yani bütün bu savaş barış meselelerinden hakikaten yok tabii Ama ardından da şey soruyor peki e, özel sektörle ilgili elinizde var mı o çok var diyor. Yani ne kadarı elinizdekilerin özel sektörle ilgili yarısı demiş. E, peki sizce büyük bir etkisi olacak mı yine bu yayınladığınız şeyler gibi demiş. Yani e, o kadar da büyük bir etkisi olmayacak bunlar kadar. Yani demek istediğim şu ya bir iki banka e, çökebilir falan ama bundan öte bir etkisi olacağını zannetmiyorum demiş. E, bu büyük bir etkiymiş gibi görünüyor demiş e, Forbes'da cevaben e, Asancı'nın cevabı da e, eğer büyük bir bütün bir savaşın tarihinden bahsediyorsak bunun yanında bunların çok ciddi etkiler olduğunu düşünmüyorum ama tabi bu nereden baktığımızda çok ilgili demiş böyle devam eden gayet e, e, ilginç bir Asancı'nın kend, çok kendisine özgü diyebileceğim bir de e, mizah anlayışı var benim de doğrusu bana da hitap ettiğini söyleyebilirim evet, evet. mesela bir değil şey mi? sormuş. yani Ray dedikleri böyle çok kuru İngiliz kendisi İngiliz değil ama Avustralyalı hı hı. bildiğim kadarıyla fakat bu Britanya ya özgün mizahın kuvvetli bir şeyini damarını da kendisinde elinde tutuyor mesela şöyle bir soru atıyorum kendisine sormuşlardı e, Britanya'nın yasaları çok daha sıkı gizlilikle ilgili orada na, nasıl yapacaksınız açıklayabilecek misiniz filan diye A, yanılıyorsunuz diyor. En kolayı aslında Britanya'da diyor çünkü ben baktım diyor kanunlara saklamak yasak bu belgeleri elinde tutmak yasak dağıtmak ve pay, dağıtmak şey de yasak diyor. Üstüne bildirmek, hiçbir şey yapmak yasak. Tek bir yol kalıyor elinde diyor. O da medya vermek diyor. O serbest diyor kanunda. Ben baktım diyor. <gülüyor> yani çok aslında hoş bir durumu var. Evet, Wikileaks demek böyle. Şimdi e, peki nedir? Kürt yandaşı ve eroin kaçakçısı Abdülkadir Aksu ayrıca genç kızlara düşkünmüş deniyormuş. Yani <gülüyor> buradaki bazı bilgilerin hakikaten e, doğrulanmaya ihtiyacı olduğu çok net. Yani mesela gerçi bazı gazetelere göre böyle doğrulama falan gibi şeylere çok gerek yok. yani Bugün gazetelerden birinde rencide etmeyelim. Yani bayağı Abdülkadir Aksu eroin kaçakçısı falan diye e, haber var. E, yani anlıyorum ama anlayamıyorum diyebilirim. Hani e, politik olarak bunun faydası olur mu bilmiyorum ama e, basın ettiği ve güvenirliği açısından ciddi sıkıntı. Bunları böyle oldu bitti şeklinde vermek. Ya yani Abdülkadir Aksu'yu sevdiğim ya da sempati duyduğumda çıkarılmasa buradan sevinirim ama hani çıkarılırsa yapacak bir şey yok herhalde. Garip bir durumlar yani. Her zamanki gibi. E, Gül Erdoğan'ın altını oyuyormuş. Onu dedik. 2004'te oyuyormuş. Artık oyuyor mu bilmiyoruz. 2004'ten böyle bir e, rapor da var Hakikaten şeyi unutmuştuk Abdülkadir Aksu'nun Eroin kaçakçısı vesaire diye Böyle tıkır tıkır şeyler de var e, Hiç alakasız ama ve Unuturuz ve elimizden kayar diye söyleyeyim Başbakan Erdoğan'da bir insan hakları ödülü verilmiş e, Kaddafi insan hakları <gülüyor> ödülü Eyvah Kaddafi <gülüyor> ve insan hakları mı? Kaddafi'nin insan hakları ödülü varmış evet Aynen öyle ee, ve Erdoğan'a vermiş Erdoğan da kabul etmiş Kaddafi İnsan Hakları Ödülünü ee, Pol Pot İnsan Hakları Ödülü'nden sonra benim bildiğim ikinci en büyük insan hakları ödülü Kaddafi İnsan Hakları Ödülü belki vardır bir iki tane ama gözümden kaçmıştır. Ee, Başbakan Erdoğan ödül töreninde şimdi biz dünyanın neresinde olursa olsun zulme haksızlığa hukuksuzluğa adaletsizliğe karşı çıktığımız için diyor durum öyleymiş farkında olmayanlar için. Sesimizi yükselttiğimiz için gerek kendi ülkemizde gerek kimi uluslararası çevrelerde eleştiriye maruz kalıyoruz demiş ödül alırken eleştiri değil ödül de alıyorsunuz o zaman diye de bakılabilir ama neyse böyle garip garip evet. haberler sadece ben Kaddafi insan Hakları ödül diye bir şey olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı da üstüne sık bunu kabul ettiğini haber olarak verelim diye düşündüm. Kendisine sormuşlar bir de ne diyorsunuz diye bırakalım bir etekteki taşla bir dökülsün ondan sonra bakarız demiş Wikileaks içinde. Bakacak çok fazla bir şey olmayabilir oralarda ama neyse. E, Arabın çocuğu aceme, acemin çocuğu araba üstün değildir gibi e, harika sözler de sarf edebilirim. Evet. Kaddafi insan hakları ödüğü de doğrusu. <gülüyor> Hayata dönüş operasyonu kadar güzel. <gülüyor> evet. Böyle ha bir de şey vardı Türk firmaları İran'a Locker, İran Locker B'nin bağlantısı kurulmadı değil mi Şeyle Kaddafi ile Locker B faciası Kurulmadı mı Bilmem ama onu Megrahi adlı kişiyi Bayağı bir pazarlık şeyle karşılaştılar Sonucunda evet Çiçeklerle çelenklerle de Kanserde değilmiş ya da kanserden ölmek üzere Diyorlardı ama Memleket havası, Memleket havası iyi geldi geldi. Ee, bu arada Wikileaks'e dönecek olursak ara ara böyle belki sıçramak gerekiyor. Yoksa bütün bir Wikileaks bülteni halinde yılları geçirebilecek. Söylüyorum görüyorum. sana her gün bir saat <gülüyor> program yapalım artık diye. Evet de e, site her an kapatılabilir. Bu bizim yayın sürekli açısından sıkıntı oluyor. Ha doğru. Dinleyicimiz doğru. bildirdi bizde şifreyi dağıtacağını duyurmuş zaten. Dör ki da. Teşekkürlerimiz de söyledik. Biz girer ve bakarız. Tamam o zaman e, belki de hakikaten bunu düşünmeye başlamak gerekiyor. E, Amerika'nın da İran'la silah alışverişi, <gülüyor> alışverişi yapmayı planlayan Türk şirketlerini tespit ettiğine dair bir yazışma var. Ayrıca belgeler arasında hmm. e, işte oradan da bir tantanalar çıkmış. Valla bir daha olmayacak. Türk yetkililere e, engellenmesi için bu satışların bildirdik falan filan diye şeyler var ee, 95 yılında 180 baya böyle işte devam eden bir şeyler. Bu arada Mısır ve Haiti'de de seçimler yapıldığını biliyor musun? Tam seçim diyebilir miyim? Haiti'dekini bilmiyorum. biliyorum ama yani pek katılmamamış galiba. Onu biliyorum. Mısır'daki seçimleri yok vallahi bilmiyorum diye böyle boynun büyükü söyleyeceğim. Mısır'daki seçimlere sadece yasaklanan partiler dışında hiçbir parti. Katılamadı bağımsız adaylar ve 28 yıllık iktidarından sonra Hüsnü Mübarek devam ediyor. Bir de İskenderiye'de daha da tuhaf şeyler oldu. Mahkeme kararıyla seçimler iptal edildi. Olmayacak burada seçimler dedi. Seçim kurulu başkanı da yok canım söylendiği kadar değil. Uluslararası gözlemcileri sokmadık tamam mı? Söylendiği kadar değil. Aslında ufak tefek bazı şeyler olmuş olabilir. hilahuda da onun dışında bir şey yok demiş. Bu böyle. Hüsnü Mübarek'in 84 yaşına geldi. Bir 4 sene daha temiz 4 sene mi 5 sene mi bilmiyorum. Haiti'deki seçimlerde ise iktidardaki partinin el, bizzat elcazıyla seçtiği bir seçim konseyi bütün Haiti'deki ...siyasi partili... ...en popüler partiyi... ...yasaklamış fanmi Lavalas'ı... ...başkanlık seçimine... ...sokmamış... ...onun lideri Jean-Bertrand Aristide... ...zaten 2000'de seçilmişti... ...ama Afrika'ya gitmek zorunda kaldı... ...çünkü bir darbeyle... ...Amerikan'ın desteklediği bir darbeyle... ...gitmişti... ...2004'te... ...ve Donald Rumsfeld... ...sakın bir daha bu yarık yüreğe dönme demişti ona... ...kızmıştı o zamanki savunma bakanı Romsen. Ayrıca da işte... Haiti'de Demokrasi ve Adalet... ...Adalet ve Demokrasi Enstitüsü de... ...Birleşmiş Milletler'in stabilizasyon güçlerinin... ...Minusta diye biliniyor. Seçim sandığı başında daha çok önlemekten çok... şey tetikleyeceğinden korktuklarını belirtmişler. Şiddeti tetikleyeceklerini. Çünkü öldürüyor Birleşmiş Milletler güçleri ve Haiti Ulusal Polisi mesela iki gösterici öldürdü. 15-16 Kasım tarihlerinde. Hı hı. Böyle bir seçimlere gidiliyor. Kolera bir yandan, deprem bir yandan. Ama yeni hükümet yeni Haiti'yi Size vaat ediyorum demişti geçen dokuz ay önce. Bu da iyi değil mi? Yeni Haiti'yi bekliyoruz. Bekleyebiliriz bir süre. Ee, yapacak bir şey yok herhalde bununla ilgili. Evet, seçenekler deyin... var. Değil mi? Bu iyi bir şey. Kankundan haber var mı bu arada? Var ama vaktimiz kalmadı maalesef. Yarın, her şey yolunda mı yani bir şey her olmuyor? Her şey yolunda hiçbir şey olmuyor. Tamam güzel. O konuda pek çok haberim var hiçbir şey olmadığına dair sana Cancun'da Meksika'dan haber veriyorum. Bu Tatminkar. <gülüyor> <gülüyor> tam da beklenildiği gibi. <gülüyor> tamam sıkıntı yok. Evet yalnız işte bu yıl yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak yılı olmaya doğru çok kuvvetli gidiyor. Yok canım aradık da daha geçiremedik sitemize <gülüyor> ama. Neyse bunu iklime bağlayabilir miyiz bilemediğimden ee, evet. bir şey diyemiyorum. <gülüyor> Belki de onu da uykiliksi yapıyordur Onun için fazla üstünde Aa, durmak istemiyorum. Bin isterim. yılın soğuğu nerede? Uykiliksi'de. Tamam. Bir yerlerde olmalı çünkü şuralarda bir yerde olmalı e, şeyde ama. Ee şey de var canım, İrlanda'da, Avrupa'da bayağı soğuk varmış. Son 27 yılın en soğuk bin yıl yılında... olmadı. 27 yıl seni kesmedi değil mi? İki ülkede son 27 yılın en soğuk Kasım ayı yaşanmış. Çok güzel. Çok güzel. Ee, bu arada e, bence en yerel Wikileaks e, sızması ise Antalya ile ilgili olan herhalde. E, daha doğrusu e, Türk'ün gücünü gösterme gücüyle ilgili bir başka hikaye gerçekten. Dev aynasında görmekle ilgili ne kadar çok meraklı insan var Türkiye'de bilmiyorum kendini ama... Belki de genel evrensel bir durum. Ben Türkiye'de yaşadığımdan Türkiye'ye aitmiş gibi hissediyorum. E, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın e, açıklaması var. Liglerde onun da adı geçiyor. Daha doğrusu adı geçmiyor da e, olaylarla bağlantılı geçiyor. E, Menderes Türel demiş ki, Wikileaks balonu Antalya'da söndü demiş. <gülüyor> Tam demeye çalıştığım buydu. E, Beni şaşırtmayı başardın. Yani balonu Bu bile... Vallahi bana değil Sayın Menderes Türel'e teşekkürleri iletmek lazım. Evet iletiyorum burada. Yani balonu Antalya'da söndürmüş. Ee, nedir bu balon derseniz şu. Ee, Wikileaks'te şu vardı. Başbakan Erdoğan Antalya Belediye Başkanı'ndan rica ediyor. Tramvay hattı üzerine inşaat olacak. İhale Sadık Albayrak'a verilsin deniyor ee, Erdoğan tarafından. Ve işte öyle oluyor falan filan. Türel diyor ki külliyen yalan deli saçması tam bir komedi ihale yaklaşık 4 sene önce tamamlandı inşaat da bitti 2 sene önce ihaleyi kazananlar belli her ikisi de ülkesi, her ikisi de ülkesi ve dünyada çok iyi bilinen firmalar demiş. Ee, Alarko ortaklığı kazanmış Albayrak Soy isimli birisinin bu firmalarla bilgisi olduğunu düşünmüyorum diyor ya yani, Albayraklar vermedik ki demiş. O yüzden de balonun söndüğüne kanaat getirmiş. Tam mevzuyu kavrayamamış o. ile ilgili değil bu istihbaratlar. Ankara'dan, Washington'a giden istihbaratlar. Sönse sönse oradaki diplomatın balonu sönebilir ama... Halbuki belki de Afganistan'daki savaşında sonunu getirir bu Türel'in açıklamaları diye düşünmüş mi? ve heyecanlanmıştım. Ya yine İnsanlık ihtimal var. adına Afgan halkı ve çocukları adına falan ama galiba olmayacak. Umudu kaybetmeyelim. Bu arada... E Çeşitli gazetelerde de kardeşlik buraya kadarmış falan diye e, Aliyev'e kırgınlık ve kızgınlıklar i̇şte yetiliyor. İşte o dünden beri zaten. Ama Aliyev'de yalanlamış. Demedin mi demiş o da. Evet. Kimse de bir şey dememiş. Ya. Neyse zaten hani e, dedim diyecek olan da ne işi var bu işlerde diye de düşünmek lazım herhalde. İşte böyle yani bir, bir silahlar var işte bir, bir, bir yollar var onlar var bunlar var bunlarla ilgili de çeşitli diplomatların Washington'a yolladıkları raporlar var falan filan. Evet bu arada Tovima gazetesi de artık internet sadece baskısı yapacakmış Yunanistan'ın işte irice gazetelerinden biriydi yani yok bu işe böyle başa çıkamıyoruz a gelmiş iş o yüzden elektronik gazeteciliğe dönüyorlarmış. Ee, bunun anlamı yine bir sürü kişinin işsiz kalması demek ee, 2 Kasım'da da yine bir tane daha gazete kapanmış çünkü Apoev Matini gazetesi Atina'daki ee, işte çalışanlar işsiz bu durumda da e, Yunanistan Günlük Gazeteciler Derneği e, 30 Kasım'da genel greve gidilmesinin planlandığını açıklamış. Niye böyle şeyler yapıyorlar anlamıyorum. Bizde bak pıt, pıt pıt atıyorsun yani bakınız mesela sonra radikal referans birleşmesi sırasında işsiz kalanlar Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz güzel güzel. Bu örgütlük başa bela. Bu ikilik, hepsinin büyük ihtimalle. Yani öyle tahmin etmek gerekir en azından. Baktım volkana evet öyle diyor. Hı. Açık kaste. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ali. Ee, öncelikle bu hala dumanları tüten bir olay ve Amerika, e, Güney Kore ile ortak tatbikat yapıyor Sarı Deniz'de. Yarına onun, kadar evet. Ondan başlayalım? Evet, e, onunla başlayalım. Çünkü o tatbikat ve onun öncesinde, tatbikat öncesinde geçen hafta e, <gülüyor> Güney Kore'ye ait e, Kuzey Kore topraklarına yakın adada, Adaya gerçekleşen Güney Kore, Kuzey Kore'nin <gülüyor> bomba, e, havan topu saldırısı. Havan veya füze mi tam emin değil e, galiba havan gibi gözüküyor. Topçu değil. Topçu yani. evet. havan değil de topçu ateşi. 12 kilometre Kuzey Kore topraklarından e, söz konusu olan da e, Toplam e, 4 kişi öldü bu saldırıdan sonrasında. 20'den fazla yaralı var ve epey bir e, maddi hasar var özellikle e, binalar e, binalarda e, bu saldırı e, 1953'ten beri kuzey ile güneyin arasında ateşkes anlaşması imzalandığı 1953'ten beri gerçekleşen e, kuzeyden güneye gerçekleşen açıkça gerçekleşen e, ilk saldırı topçu ateşiyle. Evet, fakat ilk atışı güneyden geldiğine dair de bir belgeden bahsetti internette dolaşan Hasan Ersel bu konuları evet, takip ediyor. O ben de, de baktım şey. fakat evet. Kuzey Kore tarafı bile çok sahiplenmiyor bunu. Evet. Çok ciddiye almadıklarını görüyor. Çünkü Kuzey Kore cuma günü işte ilk defa ateş kuzeyden geldi dedi ama ee, ne Pekin e, bunu bu bilgiyi sahipleniyor, ne Kuzey Kore ciddi biçimde bunu e, bu, bunu üstüne gidiyor. Evet. Garip bir şekilde Kuzey Kore özür diledi böyle üst örtük biçimde bir özür dilemede bulundu. Ee, sonuçta e, bu o adayla ilgili ve o adanın etrafındaki o adayla ilgili ilk çatışma değil. Onu baktığımız zaman anlıyoruz daha çok niçin olduğunu çünkü. 1953'te Birleşmiş Milletler <gülüyor> Ateşkes Anlaşması sonrası sınırı çizerken biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 38. paraleli sınır olarak kabul etmişti kara, karada. Güneyde denizde ise işte Birleşmiş Milletler bir sınır çiziyor. Bu sınırı Kuzey Kore topraklarına çok yakın o adadan geçiriyor. Kuzey Kore'ye 150 kilometre bu ada. Güney Kore, pardon. Güney Kore'ye 150 kilometre mesafede. Güney, Kuzey Kore'ye ise 12 kilometre mesafede. Ve Kuzey Kore o tarihten beri bu adadaki Güney Kore hükümranlığını, egemenliğini kabul etmiyor zaten. Yani sınırın bu adanın güneyinden geçilmesini talep ediyor. Dolayısıyla da e, sürekli bir e, ilaveten çıban başı yani olan bir gerginlik. Konu. Ve üç defa bu konuda, bu ada konusunda üç defa... E, İki taraf e, silah kullanma eşiğine gelmiş. 99'da e, e, en son 99-2000'de olmak üzere yanılmıyorsam 3 e, defa yakın tarihte son 20 yılda e, bu, burada bir çatışmanın e, eşiğinden dönülmüş. E, diğer taraftan gene sorun yani Çin Denizi ile ilgili, Sarı Denizle ilgili Çin Denizi'nde e, aynı sularda ışık e, gezen bir korveti bir e, Güney Kore Savaş Gemisi e, geçtiğimiz Mart ayında hatırlayacaksınız e, kimin tarafından atıldığı belli olmayan ama Güneylerin Kuzey Kore e, topraklarından veya Kuzey Kore yönünden geldiğini iddia ettikleri bir e, torpille evet. e, batmış ve 46 gemici ölmüştü. E, dolayısıyla e, bir e, çıbanbaşı başı e, konusu, Çin aynı zamanda o bölgede askeri e, Amerikan varlığının e, bu vesileyle güçlenmesinden rahatsız, e, açıkça Çin kendi iktisadi e, çıkar e, alanı olarak ilan ettiği bu denizde e, askeri e, yabancı askeri e, savaş gemilerinin bulunmasından rahatsızlığını belirtti. Ee, Pyongyang'ın yani Kuzey Kore'nin e, saldırısını e, kınamadı. E, buna karşılık, dedim e, evet sadece ölenler için ölenler için üzüldüğünü belirtti. Ee, Bu ne karşılık Güney Kore'nde saldırdığını söylemedi. Ee, yani burada bir açık biçimde bir Çin Çin'in Kuzey Kore'yi de koruma çabası çok, çok belirgin. Bütün bunlara baktığımızda aslında Kuzey Kore'nin nasıl ayakta durduğunu insan anlamakta zorluk çekiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bu, bu rejim nasıl ayakta duruyor? İnsanlar Kuzey Kore'den kaçan 20 bine yakın insan var. Güneye kaçmış toplam. Çin'e kaçanları Çinler yakaladıkları zaman e, kuzeye iade ediyorlar. Onları da toplama kampına yolluyorlar. E, fakat e, gene de kaçan ve Çin'e kaçıp da Çin'den de bir şekilde başka yere gidenler var. E, geçen sene Amerika'da ilginç bir kitap e, yayınlandı. Ben bunun bu kitabın varlığından bu Kuzey kore Çin, e, Kuzey Kore-Güney Kore, Güney kore e, gerginliği yeniden e, ortaya çıkınca haberdar oldum. Barbara Demik'in bir kitabı. Kuzey Kore'den kaçmış mültecilerle yapılmış epey bir mülteciyle yapılmış güzel, ilginç bir çalışma en azından Kuzey Kore'deki yaşamı anlamaya çalışıyor Barbara Demik burada. Yani bir şeyi sadece teşhir etmek değil o insanların anlatılarından Kuzey Kore nasıl nasıl yaşanıyor günlük hayat nasıldır diye anlatmaya çalışıyor ee, ilginç gözlemler var Kuzey Kore ile ilgili ee, birincisi şöyle bir şeyi çoğu kişi söylüyor kitapta diyorlar ki kendi aramızda ne düşündüğümüzü söylemiyoruz konuşmuyoruz çünkü bizim ne düşündüğümüzü ...komşularımız da biliyor, Komşularımız da, komşularımızın neşindüğünü biz de biliyoruz. Fakat bunu söylememiz, yani biz aptal değiliz, rejimin bize yalan söylediğini herkes biliyor. En azından çoğu kişi biliyor. Fakat bunu konuşmuyoruz aramızda Kuzey Koy'da kesinlikle diyor. Çünkü birincisi bunu konuştuğumuz zaman bundan dolayı yaşadığımız endişe, yaşadıklarımızdan dolayı yaşadığımız sıkıntıdan daha büyük birincisi. Bu tam bir totaliter e, baskı. E, i̇kincisi e, bir de bunu ayrıca konuşma ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü herkes biliyor ki bir e, şeydeyiz. Bir yalan. Büyük bir yalan toplumunda yaşıyoruz. Ama isyan yok. Örgütlenme imkanı yok. Dolayısıyla e, e, bir e, kabullenme de yok. E, bir Gerçek bir kabus. Yani Aldous Huxley ile işte Orwell'in geçirdiklerinin ikisinin arasında bir yerde. Hakikaten tasavvurun ötesinde bir Radyolar. Da. Bütün radyolar. Ee, sadece Kuzey Kore e, yayınlarını dinlemeye ayarlı güvenlik e, e, şifresi mi, aleti mi ne e, ile donantılmış durumda. Eğer sizin evinize gelip veya iş yerinize gelip bir, o güvenlik aletinin kırıldığını, bozulduğunu veya kaldırıldığını gördükleri anla itibaren siz yabancı yayınları dinlemekten zanlı olarak hemen ağır bir cezası yargılanıyorsunuz. Bunu Arnavutluk kısmen başarabilmişti. Böyle bir şey yapmayı. Komşular aracılığıyla ve çocuklar aracılığıyla Arnavutluk da çocuklara ee, ...okulda anne ve babalarının... ...dinledikleri radyolar sorulurdu... ...sistematik olarak. Enver Hoca döneminde. Hoca döneminde evet. Ama bu kadar teknolojik olarak... ...radyoları... ...hani şey gibi... ...İmralı'daki radyo gibi bir radyo anladığım kadarıyla bu. Ee, sadece İmralı'daki de... ...sadece TRT dinlemeye ayarlı radyo ya. Evet. Bu, bu da sadece Kuzey Kore dinlemeye ayarlı. Başka hiçbir şey dinleyemeyeceğiniz radyolar. Nasıl oluyor pek bilmiyorum bunların şeyini. Eee... <gülüyor> Bu, bu birincisi, ikincisi. Barbara Demick'in kitabında şöyle bir şey var, beni hakikaten çok çarptı. Şimdi kuzey'de sürekli açlık var. En son büyük açlık 1990 ortalarında gerçekleşti. Bu Kim Il Sung'un yerine oğlu Kim Kim Jong Il'in gelmesinden sonra 90'ların ortasında gerçekleşti. Bir milyona yakın insanın öldüğü tahmin ediliyor. Evet, ilk biz de radyoya yeni yayın yaparken en çarpıcı şeylerden biri olarak verdiğimizi hatırlıyorum bunu. Evet. İnanamamıştım ben evet. de söylediğim rakama yani. Öyle, bir milyon civarında. Evet. Ve bunun somut, bunun bir yalan olmadığının somut bir göstergesi var. Şimdi Güney ile Kuzey arasında etnik olarak, dil olarak, kültürel olarak, dinsel olarak hiçbir fark yok. İkisi de aynı halk. Yani bu Kuzey ile Güney 1950-53 Savaşı'nda bölünmüş... Ve aynı, e, e, her anlamda birbirine aynı e, halk. E, şimdi kuzey ile güney arasında inanmayacaksınız ama ben bunu görünce esas hakikaten çok şaşırdım. Kuzeydekiler, yani 40 yaşın altı, üstün, altındakiler, kuzeydekiler güneydekilerden ortalama 12 santimetre daha kısa. Evet. Benim aklım almadı. Evet tamamen aynı etnik gruba mensup. Evet. evet. 12 evet, santim. Ölçümlerle de, ilgili herhangi bir hata 18 18 yaşından küçüklerde pardon. Ölçümlerle ilgili falan herhangi bir hata yok tamamen beslenmeyle ilgili öyle tamamen mi? Tamamen beslenmeyle ilgili. Beslenme. Yani 12 değildir de belki 11'dir yani şimdi hı hı. ama e, 18 yaşından küçüklerde özellik. Yani o pardon 40 dedim yanlış söylemişim şimdi notumu düzeltiyorum. 18 yaşından küçüklerde 12 santimetre. Ee, arada şey farkı var orta, boy, ortalama boy farkı var ee, ve kuzeyden güneye geçenler artık güneyliler tarafından da hiç sevilmiyor çünkü e, bunları e, kendi eski köylü e, yoksul e, bücür e, halleri olarak görüyorlar ve dolayısıyla ileride kuzey kore güney kore birleşmesi olsa da olup olmayacağını bilmiyoruz Olsa da bambaşka bir e, ayrımcılık, güneyin kuzeyi dışladığı bir ayrımcılık e, söz konusu olacak. Hatta bir kısım e, yorumcuya göre e, bu Kuzey Kore, Güney Kore arasında birleşme, hatta barış anlaşması yok biliyorsunuz. Evet yok, teknik olarak devam ediyor. Savaş sonra. devam ediyor, yani savaş başladı diyoruz ama savaş devam ediyor. Ateşkes imzalanmış durumda 53'den beri. Hı -hı. Ee, barış anlaşması imzalanması sadece barış anlaşması birleşme değil barış anlaşması imzalanması için işte altılar denen bir şey e, toplanıp duruyor altı ülkeden oluşan bir e, heyet ee, bunun bile Güney Korelilerin e, bir kısmı tarafından pek hoş karşılanmadığını niye biz kuzeyi kurtaracağız niye kuzeyin Geri kalmışlığını, beceriksizliğini, tembelliğini falan filan artık onu ondan sonra tahmin edebilirsiniz. Bütün gelecek olan şey finans edeceğiz diyor Güney Koreliler. Ee, Amerika e, bu işin pek çözülmesini istemiyor. Çünkü e, bu Kuzey kore Güney Kore gerginliği başlayınca e, Milli Sanma Bakanı istifa etti. E, Amerika, e, savaş gemisi battığında istifasını sunmuştuk. Cumhurbaşkanı reddetmişti. Şimdi yeniden hemen istifasını sundu ve onun yerine e, ünlü bir eski Genelkurmay Başkanı Başbakanı ve pardon Savunma Bakanı oldu. Ve e, ilk e, söylediklerinden bir tanesi, daha doğrusu dolaylı biçimde e, Güney Kore basınında da e, şimdi yapılması gerekenlerden e, biri olarak sıralanan iş e, Amerika'nın e, Güney Kore'ye yeniden çünkü onlar çekilmişti o füzeler. Yeniden nükleer başlıklı füze yerleştirmesi. Ee, Amerika'nın şu anda 28.500 tane CIA askeri var şeyde. E, Deniz piyadesi var. Ee, Güney Kore'de. Bunlar e, evvelden çok daha yüksek sayılardı. 100 bin civarındaydı yanılmıyorsam. Payday pay azaltılmıştı. Ee, Amerika e, Güney Kore e, Kuzey Kore çatışması vesilesiyle bölgede Fiziki olarak askeri, aktif askeri güç bulundurma imkanına sahip. O yüzden de Amerika'nın pek öyle Kuzey Kore'yi e, sorununu e, çözme taraftarı olmadığı söyleniyor. E, Çin de bir Güney-Kuzey birleşmesinden çok endişeli çünkü böyle bir birleşmenin e, kendi sınırında Amerika Birleşik Devletleri yanlısı veya belki Amerika Birleşik Devletlerinin varlığının hala devam ettiği bir ülkenin kendi sınırına girip dayanmasından e, endişe ediyor. E, aynı zamanda e, Çin denizi üzerindeki hükümranlık e, iddialarının zayıflamasından Güney Kore'nin de Kuzey Kore topraklarını dahil etmesiyle beraber endişe ediyor. Ve bakıldığı zaman biraz o zaman insan anlamaya başlıyor. Bu ülke nasıl ayakta kalır? İşte böyle ayakta kalabilir. Bir tür e, diğer ülkeleri tehdit eden bir e, tehdidinin ne kadar ciddi olduğu da bilinmiyor biliyor musunuz? Yani iki tane atom bombası denemesi yaptığı iddia ediliyor yer altında. Kimi bilim adamlarına göre bunlar palavra yaptı gibi gösteriyorlar Kuzey Kore. Amerikalıların da işine geliyor bu palavrayı doğrulamak diyor kimi bilim adamları. Kimisi de diyor ki yok gerçekten Kuzey Kore'de açıktan açık biçimde bir... Açlığa rağmen e, insanları e, gerçekten e, Boğazdokluğu'na çalıştırarak e, bir e, tiranlık rejimi var. Bu doğru. Tiranlık rejimi olduğu konusunda şüpheye mal evet, yok. Dünya, dünyanın en ağır totaliter rejimi herhalde. Evet. Bir de yani işte, bir hanedan rejimi oldu biliyorsunuz. Evet. Şimdi e, Kim Il Sung'un oğlu e, ağır hasta ve ileri derecede paranoyak olduğu da iddia ediliyor. E, görevini başkanlığı oğluna devredecek Kim Jong -un, Evet. Kim bu, Jong Un galiba Kim Jong Un onunla. da 28 yaşında ve 6 ay önce mareşal ilan edildi. Evet. Ona devredecek. Biraz da bu çatışmanın yeniden o Kuzey Kore'de asker ve bürokrasinin böyle bu görev değişikliğinden muhakkak rahatsız olan kesimi bastırmak, toparlamak işte tehdit altındayız. Klasik bir Mobilizasyon taktiği olduğunu da söylüyorlar e, bu çatışmanın, bu, bu gerginliğin yeniden tırmanmasını. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde hakikaten insan e, anlamakta zorluk çekti. Yani böyle bir rejim nasıl ayakta kalır? İşte böyle ayakta kalır. Bütün e, dünya güçleri, bölge ve dünya güçleri e, bir e, haydut devlet tırnak içinde Amerikaların tabiriyle, bir çıban başının orada olmasından... Dolaylı biçimde çıkarı varsa böyle ayakta kalır. İsraille benzetenler oldu bunu zaman zaman. Tabi aynı şey değil çünkü İsrailde İsrail toplumunun içinden desteklenen bir rejim aynı zamanda. Yani Kuzey Kore ile İsraili benzetmek o bakımdan yanlış tabii ki. Kuzey Korede bir de toplumun içinden bir destek, bir bir toplumsal destek falan olduğunu söylemek de mümkün değil. Ne, ne destek var, ne karşı çıkış var. Toplum tamamen amor durumda anlaşıldığı kadarıyla sadece kaçmayı düşünüyor. Büyük bölümü. Evet. Korku İmparatorluğu işte asıl o tabii. Evet. Evet. evet. Yani bir tür hani loboto lobotomize mi diyorlar? Evet. O evet. Yani... E, şeyleri devre dışı bırakıp e, insanları bitkiye çeviren e, operasyona. E, evet. Lobotomi. Guguk Kuşu'nun üstü neydi o filmin adı? Guguk Kuşu evet. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Evet. Değil mi? Guguk Kuş'un yuvasının üstünde miydi öyle bir şey değil mi? Yani guguk kuşu diye Türkiye'de ne oynadığını... şey. evet. yani Guguk kuşu filmindeki gibi insanları yapmak istiyorlar. Çok e, e, bir şekilde yapılmış anlaşıldığı kadarıyla Kuzey Kore'dekiler. E, böyle bir e, böyle bir ortam ve e, aslında ona gelmek istiyorum. Ee, bu Kuzey Kore'yi e, incelemek, Hakikaten e, anlamaya çalışmak Ne olduğunu anlamaya çalışmak Önemli gibi geliyor bana Çünkü e, son Stalinist e, Gerçek anlamda Stalinist e, Deneyim bir e, müze gibi Aynı zamanda acıklı bir insanlık müzesi Gibi aynı zamanda e, Tabi onun üzerine bir e, Güney Asya e, e, Baş eğikliği Kültürel eğiklik falan Bunların hepsini de ayrıca ilave etmek gerekiyor ee, ama esas e, gelmek istediğim nokta tabi bu bir Çin-Amerikan çatışmasının da peşrevi evet çok önemli önümüzdeki dönemin 21. yüzyılın çatışması bir Çin-Batı çatışması olacak ve esas olarak Çin-Amerika çatışması olacak bu, bu gidişat onu gösteriyor çok açık biçimde ve e, bu çerçevede de füze kalkanı operasyonunu hani İran falan filan deniyor ya füze kalkanı operasyonunun bir Çin ne yönelik kuşatma Rusya'nın da dahil olması bu, bu operasyona dahil edilmesi orta vadede daha anlamlı kılıyor bunu. Bir Çin'e karşı yönelik bir kuşatma operasyonu bir çember, güvenlik çemberi operasyonu olduğu kanaatini bence e, güçlendiriyor. Yani İran falan orada bence e, çok e, figüran e, durumdalar e, gibi geliyor. Bu arada İran'la ilgili bir e, flash flash son haber vereyim. Biraz evvel e, yabancı e, basında Liberasyon Gazetesi'nde okudum. Bugünkü Liberasyon Gazetesi'nde. İran'da dün ee, i̇kinci kez birinci bir yılda ikinci kez bir nükleer fizik e, e, sorumlusu hmm. bilim adamı Tahran'da sokakta öldürülmüş ile e, e, yapılan bir suikast önemli bir insan olduğunu söylüyorlar e, ölen kişinin e, şahidi mecit şahidi. Ee, ve yardımcısı veya beraber olan e, Fereydun Abbasi Davani de e, ağır yaralanmış. E, Şarjari e, e, nükleer santrallerin e, kalbiyle ilgili e, sorumlu kişi olarak çalışıyormuş. Çünkü çok en önemli kişilerden biri olduğunu söyler. İran nükleer projesinin e, diğer yaralanan e, kişi de. E, izotopların ayrım, bir ayrıştırılması projesinin sorumlusuymuş. Bu ölen ikinci kişi bir yılda İran nükleer projesi e, içinde, içinde yanan en üst seviyede kişiler ve aynı yöntemle işte motosiklet, arabasının yanında patlıyor ve benzer yöntemle e, sükanste kurban giden kişiler. Dolayısıyla İran konusunda hani diyoruz ya İran bunun kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor tabii suikastın, kimse sahiplenmiyor ama bunun bir İran'daki nükleer projeyi baltalama suikastı olarak İran içi muhaliflerinin yurt dışından yönlendirmeyle yapmaları da mümkün, yurt dışından doğrudan yapılması da mümkün. Artık bundan sonrası rivayet muhtelif. Ama evet, sonuç olarak İran'da İsrail lafı geçmiş. Elbette onlar hemen edecek. İsrail diyecekler. Öyle evet. de olabilir üstelik. Evet. Yani İsrail'in İran'daki nükleer santrali bombalamaya hazırlanmasından daha vahim bir vaka değil bu. Evet. Değil mi? <gülüyor> evet. E, onu düşünen bunu yapar. Ama İsrail mi yapmıştır bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri de dolaylısı olur. Ama İran'ın ee, şu anda abluk altında olduğu ve nükleer e, güç olma konusunda çok ciddi sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir e, siber saldırı var biliyorsunuz İran nükleer programına karşı ve e, gelen bilgiler İran'daki e, şu anda e, uranyum zenginleştirme projesinin büyük ölçüde çöktüğünü e, söylüyorlar. E, e, sisteme bulaştırılan e, bir e, virüs... virüs İnternet virüsü, program virüsü nedeniyle. Dolayısıyla İran konusundan ziyade Çin burada uzun vadede belirleyici olan olgu. Kuzey Kore'nin Pakistan'a nükleer teknoloji sattığı iddia ediliyor biliyorsunuz bir de. Bu galiba doğru bir nükleer teknolojiyi Pakistan'a sattığı bilgisi çeşitli yerlerden geldi geçmiş yakın tarihte. Ama bu haydut devlet tabirini kullanırken Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan da o bölgede kendisinin varlığını güçlendiren bir haydut, küçük haydut devletin varlığından da çok rahatsız olduğunu söylemek pek mümkün e değil, evet. değil. Çünkü çok işine gelen bir şey. Çin topraklarının altında yani Çin'in sınırında bir haydut devlet var kendi tabirine göre ve buna göre buna karşı önlemler almak, buna karşı nükleer füze kalkanları oluşturmak, nükleer karşı saldırı sistemleri oluşturmak aynı zamanda kaçınılmaz olarak Çin'e karşı yapmak demek bunu. Bu bakımdan Kuzey Kore stratejik olarak da devam etmesinde yarar bulunan bir haydut devlet gibi geliyor. Evet. <gülüyor> bu arada bütün Kuzey Kore halkı da bu e, paranoya bir taraftan, bu e, stratejik e, mülazatlar bir taraftan, değerlendirmeler bir taraftan. Evet sevgili e, önder teranileri, ulu önder teranileri altında. Orası inanılmaz. Yani ha. hakikaten insan bunun böyle bir şeyin var olabileceğini, e, 21. yüzyılda var olabileceğini inanamıyor hakikaten. Yani bir manya da bir diktatörlük var, askeri diktatörlük var. Ama açık askeri diktatörlük ideolojik tarafını pek güçlendirmek mümkün değil. Burada aynı zamanda bir e, o komünizm idealini e, bir cehenneme dönüştüren bir e, boyutu da var işin insan evet. neresinden tutacağını bilemiyor. Bir e, oğul çocuk babadan oğula değer bir hanedan var. E, i̇nsanlar gerçekten açlıktan ölüyorlar. Evet. Halen açlıktan ölüyorlar. Ha, bunu da belirteyim. Diğer taraftan da Güney Kore, Güney Kore Cumhurbaşkanı, Güney Kore halkı çok ağır suçlamaya başlamış. Bu korvet saldırı, füzes pardon, evet. savaş gemisine karşı yapılan saldırıdan sonra Güney Kore gene de Kuzey Kore'ye pirinç yardımında bulunmaya devam etmiş. Bir diğer taraftan da bir taraftan, yani inanılmaz bir şey, bir taraftan dünyayı tehdit ettiğini iddia eden bir nükleer güce sahip. Diğer taraftan halkının açlıktan ölmemesi için düşmanından pirinç yardımı alıyor. Evet. Evet, ne yani tamamen romanların konusu gibi ama gerçek hayat maalesef. Evet. Peki çok teşekkürler. <gülüyor> Ahmet İnselli Ufuk Turu. Evet Ahmet'in senin adından bir ara vereceğiz. Aradan sonra da dün bıraktığımız yerden devam edecek programımız 65. Yılında, yıl dönümünde Tan Matbaası'nın basılması olayı Türkiye tarihinin yakın tarihinin karanlık noktalarından bir diğerini aydınlatmaya çalışıyoruz. Ali Bilge bu sefer kendi programının dışında konuğumuz olarak Tırnak içinde. Burada şimdi bize Tan olayının devamını konuşacağız. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9, Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.35 ve Ali Bilge ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Elbey. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ve 65. yıl dönümüne birkaç gün kala Tan olayları diye adlandırılan Tan matbaası baskını diye de söylenen karanlık olayı biraz... ...perdesini aralamaya çalışırdım... ...devam edelim yani... ...yani bir... bir ...öncesini dün aktarmaya çalıştık... ...yani özellikle... ...2. Dünya Savaşı 30'lu yıllar... ...ve 2. Dünya Savaşı... ...döneminde... ...Türkiye'deki Milli Şeflik Yönetiminin... ...hakim olduğu... ...zihniyeti... ...vurguladık ve Nazi Almanya'sıyla... ...çok iç içe geçmiş bir yönetim... ...bir kadro... Söz konusuydu. Bu dış işlerinde de genelkurmayda da milli şefin kendisinde de hükümette de e, böyle bir yapılanma vardı. E, Tabi bu Stalingrad önlerindeki meşhur direnme hem e, savaşın kaderini değiştiriyor Sovyet ordusunun Stalingrad direnmesi ve daha sonra e, akabinde Normandiya çıkartmasıyla e, birlikte başlayan süreç Türkiye'de etkilerini göstermeye başlıyor. Özellikle işte 44 yılı içerisinde ee, bu Nazi hayranı ve Turancı grup bir şekilde göstermelik olarak gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Meşhur Nihal Hatsız. Hani, o. o şeyi ee, içinde Alparslan Türkeş'in de bulunduğu. Ee, bu... Mahkemenin başı bu e, süreci e, içinde en Turancı fikirlerin ve Nazi Almanyası ile ilişkileri götüren bir general. Yani mahkemenin, mahkemenin başı. başı, başı, başı, başı. Evet. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla e, ama bunlar hep bir sinyal veriliyor. Çünkü e, milli şef ve ekip e, müttefiklerin savaşı kazanacağına dair e, ibareleri görünce bir telaş sarıyor açıkçası benim anladığım o analizi oraya oturtmak lazım. Ve çünkü Türkiye işte hem Nazi Almanyasına olan ticari ilişkileri yani ve o süre içerisinde geliştirdiği bütün bu politikalar nedeniyle özellikle Birleşik Devletler tarafından büyük bir rahatsızlık duyuluyor. Bu süre içerisinde tabii Sovyetler Birliği o dönemde e, bu işten en büyük rahatsızlıklardan duyanlardan biri de normal e, en büyük kaybı veren ülke bu savaş içerisinde ve savaşın da kaderini değiştiren ve e, iş e, sona doğru yaklaştıkça e, Cumhuriyet Halk Partisi, Tek Parti, Milli şef ve o günkü e, süreçte bir tornistan sürecine girdiğini görüyoruz. Zaten Turan davası da onun bir parçası olarak karşımızda. Evet, dönüş işte. oluyor dönüş yani. Oluyor. Ee, ve panik halinde dönüş oluyor. Yani o dönemi çok iyi incelemek lazım. Çünkü Türkiye'nin... E, ben e, geçmiş yıllarda bir IMF Dünya Bankası ile olan ilişkilerimizi merak ettiğimde... E, ya bir Britain Woods toplantısında hiç katılan Türk yok muydu diye bu iş... Baktım hiç gerçekten. İki tren doğrusu adam Britain Woods'ta topluluyor. Bir tane Türk yok. Türkiye'yle yani giden falan yok. Uluslararası konferanslara Türkiye çağrılmıyor. Evet. Yani gerçekten... E, bu Almanya ile dostluğun bir bedeli oluyor ve Türkiye'de bu dönüşü e, sağlamak üzere e, açıkçası yani e, ideoloji nazizmle yoğrulan ideoloji e, Amerikanlaşıyor e, yani e, Kemalizm nazizmle önce yoğuruluyor Amerikan Periyerist düşüncenin e, içerisinde Truman doktrininde de pişiriliyor böyle bir e, dönüş şeyi ve açıkçası ee, yani Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kabulü falan öyle kolay olmuyor. Ee, ve bu döneme denk geliyor zaten tam. Tam bir mesaj şöyle tabii bir, bir, bir taraftan da e, dünyanın e, işte bir komünist ülkenin e, gelişmesi Doğu Avrupa'da e, aynı zamanda şeyi getiriyor Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki ayrımların da e, ipuçlarını e, başlıyor. İşte e, Post-Tamp Konferansı Yalta San Francisco. Işte bütünüyle bu süreci incelediğimizde. E, burada da işte meşhur şey olayı var. Yani işte Boğazlar ve 3 e, ile ilişkin Sovyet notası e, Selim Sarper'e verildiği söylenir. O da e, dışişlerinde bu görüşleri eski e, Alman yanlısı görüşlerine sahibi bir diplomattır. E, bu çerçeve içerisinde Türkiye e, rotasını e, şeye doğru çeviriyor. Yani Amerikan e, yanlısı e, bir e, politikaya çevirdiğinde e, bu süre içerisinde de tırnak içinde de bir demokrasiye geçme koşulu var. Evet peki yani... ben arada bir şey de sormak istiyorum bu nihalatsız yazar faşist yazar nihalatsız e, davası nasıl sonuçlanıyor? Yani çok büyük bir şeyle sonuçlanmıyor Turan davası. Gerçi Hı. o kamuoyunda işte işkenceler yapıldı filan denir ama çok ağır şeyler yok. Görevlerine dönüyor insanlar. Yani Hapis bir... mahkumiyetiyle filan sonuçlanmıyor galiba öyle mi? Çok hatırladığım kadarıyla uzun süren şeyler yok. Çünkü daha sonra atsızla Sabahattin Ali'nin birkaç yıl sonra başlayan... Polemiği var. Polemiği var. Yani evet. öyle uzun bir şey yok. Benim hatırladığım çok... Ee, büyük e, şeylerle e, hapisler falan söz konusu ama e, hat evet. hatırlamıyorum açıkçası şimdi ne kadar süre yattılar ne kadar kaldılar onlardan bir tanesi türkeştir görevine dönüyor subay olarak Evet, yani, öyle öyle bir şey de e, hatta rivayette daha sonra tabutluklarda yatırıldığı İstanbul'dan söktür. Evet, işte İstanbul söküldü. Sirkecideki şeyden bahsediyor. Aslında ondan Sanferyen Hanı'ndan bahsedilir. O yani sol vakımlar içinde, sanıklar içinde çok kullanılan 70'lere kadar bildiğim kadarıyla bunlardan evet, evet. bir yerde. Şimdi böyle bir atmosferde tan olayı Şimdi bir de orada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi gerçekten e, tan'ın çizgisi bütün savaş boyunca nazizme, faşizme karşı bir demokrasi mücadelesi veren yazarlardan müteşekkil bir. Ve e, savaş sonrasında e, liberal olarak adlandırılabilecek o zaman için işte e, Tan kadrolarıyla yakınlaşan Adnan Menderes ve Ceral Bayar ekibi ki bu gerçekten onlardan bir yakınlaşma var. Bir, birlikte güçleri birleştirme. Milli Şef'e karşı ve BHP faşizmine karşı CHP'nin güç, CHP, güç birliği arayışı var ve o arayışın içerisinde parti programları yani Sertel'lerin evinde konuşuluyor Demokrat, Demokrat Parti, Demokrat parti, parti, parti yani mi? böyle bir yakınlık evet. var e, hatta bu konuda bazı sol yazarlar Sertel'in ne kadar saftil olduğunu iddia ederler diyorlar yani bu kadar bir ilişki de, de aslında bu ilişki tan tan olayı yani bayar Benderes gibi ekiple ekibin de kendine gelmesini sağlıyor bir noktada yani o ilişki bağı koparıyor hmm. solcularla liberallerin ilişkisini koparıyor tam asıl bu amaçla yapılıyor. bir de dışarıya mesaj veriyor abi bakın biz tam içimizdeki yani. solcuları temizliyoruz yani Tırnak içinde Amerika'nın, e, Batı dünyasının Türkiye'yi tarif ettiği demokrasi de öyle. içinde yu, s, sınıf partilerinin ki bir göstermelik birkaç parti kuruluyor biliyorsunuz. E, Esed Adil'in, Müstecaplıoğlu'nun partisi var. Şefik Üsün'ü bir denemede bulunuyor ama bunu hemen kapatılıyor zaten. Yani geniş bir demokrasiye değil, sınırlı bir demokrasiye geçilme. Tasarım öyle bir tasarım. Ee, ve 46 Eylül arası zaten oldukça da san sancılı Demokrat Parti'ye dahi tahammül edemeyen bir şey var. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bir de ordunun içerisindeki rahatsızlıklar. Yani ordu aslında modernizasyon istiyor. Çünkü silahlar e, 93 Arif'inden kalma silahlar. E, bir, ot yastıkta yatarız, yatardık diyor. Daha sonra Milli Birlik Komitesi üyelerinden olan şahıslar o dönemi tasvir ederken. Ee, gerçekten ordu'nun içerisinde bir modernizasyon ve e, bu talebi bir cunta de dönüşüyor. Yani bu e, Amerikan e, ittifakını e, ordu'nun içerisinden o zamanki genç subaylar çok destekliyorlar. Dolayısıyla Demokrat Parti'yi de destekliyorlar. Yani böyle bir it, it, itki de var. E, hatta kurulan o günkü cuntaların. Çin'de. Daha sonra Cemal Gürsel'ler Cevde Sunayların bulunduğu. O evet. zaman Yarbay Albay mütbesinde e zaten onların içerisinde bulunan e insanlardan bazıları Demokrat Parti'ye falan geçiyor. Bir, Batı'ya gerçekten e uyum sağlayacağız. Yani Amerikan e Amerika süper güç ve o dünyanın içerisinde yer almak için ataklarda bulunuyoruz. E liberallerle solcuların ...şeyini kesiyoruz, tırnak içerisinde tırnak liberaller diye kastettiğimiz CHP'den ayrılan unsurlar ee, ve yani sınırlı bir demokrasi içerisinde e, bir mesaj veriyoruz ki o günün dünyasında bu yeterli bir şey... Ee, o nedenle tam bu atmosfer içerisinde tasarlanıyor ama bir taraftan da bütün bu nazi yani aslında şöyle bu e, insanları tek tek incelemeye başladığınızda şöyle bir tablo çıkıyor karşınıza. Hani milli mücadele denilen bir kadro e, e, böyle bir ve Sonra Cumhuriyet'in kurucusu o kadro önce nazizmle halbet oluyor. O kadro tamamen sonra Amerikan e, şeyin içerisine geçiyor. Yani Kemalizm dediğimiz yapı soğuk savaşı son derece uygun. Bir ideolojik performans halinde karşımıza çıkılıyor ve sonrası süreçleri de biz de e, tanıyoruz. Tan böyle bir olaydı, parametre bir olay. Nedir tan olayları? Yani bu konuda çok yazılmış şeyler var e, son yıllarda. Ben yani bir kere muhatabı olan Serteller'in Sabiha Hanım'ın 1968'de vefat ediyor anıları var. E, Zekeriya Bey'in var. E, başka muhatapların e, kitapları var. Ama bizim son yıllarda tan olayında öğrendiğimiz olayın içerisine katılanların daha sonraki e, üstlendikleri e, roller. roller yani. O bağlamda e, baktığımızda gerçekten o 4 Aralık sabahı iki üniversite var İstanbul'da İTÜ ve İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nde toplanıyor öğrenciler ve, ve bütün bu süreç. Başbakan Saracoğlu'nun Nihat Erim daha sonra başbakan olan Nihat Erim aktör kişilerden tabi milli şefin bundan bilgisi olmaması mümkün değil çünkü bayarların serteller ve solcu aydınlar tarafından böyle iç içe geçmesi istenen bir durum değil çünkü yönlendiriyorlar gerçekten bazı hususlarda anlaşmazlık konuları var. Ama e, o zamanki solcu aydınlar da geniş bir demokrasiye için iyi bir istasyon olarak görüyorlar hı hı. bu ittifakı. E, bir istasyona kadar gideriz diyorlar. Çünkü o kadar kötü bir dönem yaşanıyor ki o 2. Dünya Savaşı yılları. Yani e, Türkiye tarihinin gerçekten e, aydın olmak, solcu olmak, e, sosyalist olmak, e, nazizme karşı olmak çok bir, bir kabus bir hayat halini alıyor. İşte kimileri öldürülüyor. Öldürülüyor. E, kimileri e, hapislerde süründürülüyor. Yani Nazım içeride. Nazım. 38 zaten savaşın evet. içinde alınıyor. Zaten onlar hep böyle Nazım'ın alınması o tam. O 38 olayı diye işte Deniz Harbi okulu olayı, yemi olayı tam bir tezgah aslında. Evet. Tabii. Yani bunların hepsine birlikte bakmakta fayda var. Ve e, tam o ortamda işte bu olay tezgahlanıyor. Şimdi yani tarihte matbaa e, matba rotatifler parçalanıyor. Grafatlar parçalanıyor. Yani bir matbaanın tahribatı bir bilinç evet cin e, yok edilmesi. Yani eee bir intihar suikastlar ver ve şey değil ama, ama matbaa tahribatı ilk defa rastladık. Ben şimdi evet sembolü de Semboli, hiç, sembolik anlamı önemli yani evet. İşte kim rivayetlere göre hiçbir görüntü yok. Fotoğraflar var ama görüntü ben hiç görmedim açıkçası. Yani bu konuda Can Dündar, e, Fehmi Koru da geçtiğimiz yıllarda yazdılar. Yani bu konuda e, bildiğim kadarıyla <gülüyor> yani, muhatapların yazılarının dışında e, şey var. Ama çok uzun yıllar e, solcular tarafından da ihmal edilmiş bir olaydır. tan farkındaysınız yani ben öyle 70'li 80'li 60'lı yıllarda tanın Gündeme getirdiğini pek hatırlamıyorum. Hayır evet, yani Siz bu bayağı hayır bayağı ciddi olarak böyle bir <gülüyor> e, şey gibi bulutsu bir sisli bir. Bunu da düşünmek adını... lazım. Neden acaba diye ee, yani şimdi içinde aktörler Demirelden İlhan Selçuk'a kadar tan e, nüma işini o günkü <gülüyor> vandalizminin içerisinde yer alan insanlar. Şimdi ne oluyor? Önce İstanbul Üniversitesi'nde toplanıyorlar. A, CHP o zamanki vali ve belediye başkanı ve il başkanı aynı kişiler bildiğim kadar. Lütfü Kırdar. Yani bunların bu operasyondaki insanların şu da spor kompleksine isimleri veriyor. Evet yani bu mümtaz özellikle şeyle nazizmle yakınlığı olan insanların da birinin en mümtaz kulüplerimizden Fenerbahçe'nin stadyumuna adını vermiş olmuş. Başbakan hasta bir Fenerbahçeli. Evet o yüzden herhalde. Evet. Yani bakanlar kurulunu toplamıyor Fener maçına gidiyor. Yani, <gülüyor> o kadar tutkun bir Fenerli. Lütfü Kırdar'ı tam bilemiyoruz ama o da bir spor ve kültür kompleksine evet. adı verildi. Adında. Evet yani bu olay orada tezgahlanıyor hatta yani o dönemde gazete sahibi olarak Zekeriya Bey haber geliyor yarın diyor işte önümüzdeki günlerde böyle bir şey olacak Kırdar'ı arıyor vali diyor ki hiç merak etme ben tedbir aldım süre içerisinde tedbir aldım yani tamamen bir kere Zaten daha sonra bulunan bir takım mektuplar var daha iyi araştırmak isteyenler. Ödülümü istiyorum diye Sarıcıoğlu'na o provokatör, o şu tezgahlayan e, mektubu da bulunuyor. E, bu işi yaptırdığınız ödülümü istiyorum. Bana verdiğiniz sözü getirin başbakan ayazına e, mektup. ödülünü tabii. <gülüyor> Herhalde vermiyorlar ya da bir, bazıları ödüllendiriliyor. E, Ali İhsan Göğüş var mesela. Cumhuriyet Halk Partisi gazeteci Zeynep Göğüş'ün babası oluyor değil mi? Evet. Mesela Zeynep Göğüş gazeteci olarak babasına sordu mu hiç merak ediyorum. Eski e, şey de gazetecidir. E, yani Ali İhsan bu, Bey de gazetecilik yapmış bir <gülüyor> insan. Yani aktör kişilerden biri. Orhan Birgit şu anda basın konseyi. Üyesi. Ee, İlhan Bey kabul etmişti ben vardım yürü, yürüyüşte diye. İlhan Selçuk. Süleyman Demirel kabul etti. Ee, rivayete göre odamın teknik üniversite öğrencisi olan Necbetin Erbakan Turgut Özal. Kaç öğrenciden bahsediyoruz yüz binler mi? Hayır 20 bine kadar ulaşıyor bu hı hı. şeyler. Ama olayların içerisinde bugün olsaydı da yaparım diyen... ...şimdi ismini unuttuğum bir kişi var. Hı hı. Yok 500 kişiydik diyor. Anladım. Fazla değil 500 diyor. ila 20 bin arası A yani. E yani bu karan bu devlet kayıtlarında vardır yani. Bir yıl hı hı. bir şeyle bunlar çıkar aslında. Ama san sanıyorum 500'e daha yakın bir rakamda anlaşmak mümkün olabilir. Hatta 500 rakamının doğru olduğunu bile düşünmek doğru olabilir sanıyorum yani. Yani işte... E Toplanan ciddi bir kalabalık olduğu söyleniyor. Hı hı. Çünkü sadece bunlar e, evlerinde o sabah e, serteller bir vapurda modaya doğru giderken e, haber geliyor. Yani öğrenci, yani nümayetçiler modaya da basacaklar falan diyor. Sonra va, vali kaptana telefon ediyor, adalara gönderiyorlar e, şeyi. Öğrencileri vapurda. mi? <gülüyor> <gülüyor> e. burnunda bir piknik günü. Piknik Peki. oluyor. Orhan Birgit, İlhan Selçuk, Süleyman Demirel, öyle mi? Yani bu, e, bu Alisan Göğüş var. E, Ali yani partiden Nihat Nihat Erim'in ismi biliyorsunuz. Şeyde de Sabahattin Ali Hı -hı. olayında da e, var. Mithat Cemal Kultar. Nihat Erim o sırada Partide çok ileri gelen... E, yürüyüşte yok, var mı o? Yok. Yürüyüşte yok evet. ama e, operasyonun e, şeyinde var. E, Turgut Özal... Valla Turgut, Turgut Bey'inde ben hatırlıyorum sanki. E, çok emin değilim ama. E, yani, bu yürüyüş içerisinde o dönemde yani daha sonra müteahhitlik yapmış pek çok insan vardır o inşaat bölümü, Hı -hı. elektrik şeyleri. Necmetin Erbakan. Necmetin Erbakan da olduğu söylenir. Yani çünkü böyle yetiştirilmiş bir gençlik var zaten indi. Ne Moskov düşmanı, Hı -hı. Nazi hayranı. Yani şöyle baktığınızda burada yaşlarına baktığınızda... Üniversitenin son senelerini falan geliyor ya da bitirmişler ya da son seneler. Öğrenciler. Kırklı yıllarda üniversite öğrenciliği yapıyorsunuz. O zamanki atmosfer içerisinde yetiştiriliyorsunuz. Yani bazı insanlar mesela İlhan Selçuk... Bu işi evet vardım yürüyüşteydim ama balyozda girmedim falan demişti. Ya yani ellerinde balyozlarla var matbaa makinelerini. Evet parçalanıyor. Bil, bil, bütün mürekkepler, gazete bobinleri şeye kadar gidiyor işte Cağaloğlu caddesinden aşağı gidiyor. Sonra e, ABC kitab evi, La Türkiye, Yeni Dünya, bir sosyalist, Ermeni sosyalist. Gazete, onu da Abidin Nesimi'den e, evet. bu söylüyordu. Abidin Bey'in kitabında gördüm bu konuya ilişkin baktığımda. E, tahrip ediliyor ve mala zarar veriliyor. Dölor dediniz burada evet. değil mi? Evet, öyle bir gazete varmış. E, çoğun mala şey veriliyor. Ona can, can yak yakılmıyor ama matbaa kullanılamaz hale geliyor. Evet. Zaten Halil Lütfi dördüncü karşı binadan ve bir de o günün şeylerinden bir tanesi... Hüseyin Cahit Yalçı'nın e, yani İttihat Terakki'nin en önemli isimlerinden biridir Hüseyin Cahit. Uzun süre Atatürk'te Cumhuriyet'in başlangıçta işte İzmiz e, Terakkiperver'de tasfiye edilir ve e, şeye bırakılır. E, partinin içerisine alınmaz evet. ve sonuçta muhaliftir. Daha sonra milli şef daha sonra bir uzlaşma sağlanır ve şeye dahil olur gibi. Ee, meşhur 1909'daki e, isyanda da canını zor kurtaran insanlardan biridir. Kim? Ahmet Emin Bey mi? Ee, Hüseyin Cahit. Ha, Hüseyin Cahit. Ee, Halil Lütfü e, bir ajanstan e, süreci e, karşıdan matbaana tahribatını izlerken bir gazeteci ki Akşam Gazetesi'nden sanıyorum Murat Sertoğlu e, Hüseyin Cahit'e naklen olayı anlat, anlatır. Onun üzerine telefonu alır Halil Lütfi yani Sertellerin ortağıdır tanın onu. Bak der senin eee bas şeyde e, e, 1909'da yaşadığın olayın aynzerini yaşıyorum yaşatıyorsun bana der. Çünkü o günün sabahında Galeana sevk eden bir yazı yazar. kalkın ey ehli vatan diye başlıktı Hüseyin Cahit ve o ipin e, ucunun çekilmesini e, riyan bir ateşlemedir. Ee, işin şeyi bir gece evvel Zekeriya Haber bir resepsiyonunda Hüseyin Cahit'ten iltifatlar alır. Halbuki o yazıyı göndermiştir. Evet. evet. Harika. Yani evet. şeyde e, valide o sırada benim haberim yok. Bütün tedbirleri aldım diyor. Evet. E, Hüseyin Cahit de haberim yok. Ya yani Hüseyin Cahit e, sizi çok beğeniyorum. Beğeni. Yayınlarınızdan falan diyor. E, yani bu süreçte... Bu işte bir Wikileaks havası seziriyor. <gülüyor> <gülüyor> e, yani sonuçta e, gerçekten bu tahribat sununda insanlar işlerinden oluyor. Gazete çıkamıyor. Daha sonraki süreçte de e, birkaç ay sonra tutuklanıyorlar. Yani gazete sahipleri e, hakkında dava açılıyor. Neden e, tutuklanıyorlar? Yazılarından dolayı gazetede yazdıkları yazılarından. Onlar galeyanı sevk ediyorlar diye... Sertellerin ...Tazminat ödeniyor mu peki bu tahribattan şey dolayı? Yok yok yani... ...hiçbir şey yok yani o nedenle... ...bugüne getireceğim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişme... ...Cumhuriyet Halk Partisi değişime başlayacaksa... ...gidip Cağaloğlu'nda... ...biz bunu yaptık özür dileriz... ...demekle başlaması lazım... Yani e, bu konuyu yeni yönetimde bilen var mı onu bilenden emin değilim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tan olayından haberi var mıdır acaba? Partisinin geçmişinde böylesine özürlerin bulunduğunu biliyor mu? Ama her bir değişim yaşayacaksa gelsinler 65. yılda e, tanı ile başlasınlar. E, eğer geniş bir demokrasi istiyorlarsa. iyi bir başlangıç olabilir. Olabilir aslında yani. ben öneriyorum yani bulunsunlar. Ben onlara şeyde yapalım, yolda gösterirler yani nerelerde bu işleri yapacaklar diye. Yani gerçekten e, bu böyle içinde yer alan yani aktörleriyle aktörlerin daha sonraki Türkiye'deki oynadıkları rollerle birlikte ele, ele alındığında bir de yani liberallerle sol, solcuların bir araya gelip bir iş tasarlaması açısından da e, dikkate değer bir e, tahribat yapmış durumda ve sonra zaten hapis yatıyorlar. Ee, aynı zamanda öbür Yeni Dünya Gazetesi'nin sahibi olan Cami Baykurt o da Milli Mücadelenin içine yer alan ekipte bir insandır ee, birkaç ay şey yaptıktan sonra olay şeyden dönüyor ee, galiba Yargıtay'dan falan dönüyor ee, işte sonra serbest buluyorlar ama e, sürekli tehditler altında yaşamak üzere bir hayatları başlıyor. Bu Ve zaman. işte bulamıyorlar mesela. Tabii, tabii, yani tabii. İşte yöker, çeviriler yabayı. yapmaya falan başlıyorlar. Evet. Sonradan da yurt Ve dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Yanılmıyorsam Hüseyin Cahit Yalçın da sonradan yardımcı da olmamış iş bulması konusunda. Kendisinin bir müracaatı olmuş galiba. Öyle bir şey okumuştum bir yerde. Ama Mümkündür yani bu o atmosfer içerisinde hiçbir şey olmuyor. 1900 e, galiba 50 yılında filan da yurt dışına gidiyorlar. E, sonraki süreçlerde işte e, bildiğimi hatırladım. Yani, Zekeriya Bey Türkiye'ye döndü. Dö Çok Ecevit yıllar, sonra. yıllar sonra döndü. Evet. E, bu olayda e, yani akabinde hemen sonrasında Sabahattin Ali Nihalatsız e, polemiği ve ardından Sabahattin'in öldürülmesi gelir. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaşanan üç solcu Pertevnail Niyazi Berkes ve Beyce Bora'nın e, tasfiye edilmesi e, süreci başlar. E, işte Türkiye'de e, o dönem içerisinde e, ilerici harekete dönük e, tırnak içerisinde irici harekete hı hı. ve sol harekete dönük ciddi bir operasyon sürecinin başlangıcı olur ve yani Demokrat Parti de kendisini antikomünist komünist kulvarda yerleşik bir şekilde bir alır. Ya bu aradan tabi Batı dünyasına yaranma. Birleşmiş Milletler'e katılma o süreçler önemli böyle ya, süründürüyorlar yani ve bütün oturuman e, dokturun çerçevesi içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin gizli belgeleri e, e, yani üstlerin verilmesi oluşturulması e, ittifaka katılmanın bedeli olarak da Kore'ye gidilir malum yani bu da bir işte bir, biz Almanların yanında yer aldık ama şimdi sizin yanındayız bunun bir belirli var yani e, Kore'de onun bir uzantısıdır zaten. Ee, ve burada da kullanılan enstrüman ve Amerikalıların daha sonra farkında yani Sovyetler Birliği ile en yüksek sınır bulunan ülkenin bir üs olması tabii ki tercih yaşayandır. Bu e, nazizme yardımcı olan kadrolarla e, bir ittifak kurulur. İsrail tanınır 48'de bu şekilde varlık vergisi Yahudi e, yaban şehirde karşı bir mesaj ilk tanıyan ülkelerden biridir Türkiye. Ve e, süreç tamamlanmış olur. E, tanın e, incelemeye yani bir olayla incelerken bir önce o Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yöneten ekibin nazizmle olan ilişkilerine bakmak, orayı değerlendirmek, daha sonra da e, bu Amerikan Yeni Dünya içerisindeki e, dönüşü tamamlayan sürece içine oturtmakta. Fayda var diye düşünüyorum. Evet çok önemli. yani 65 yıl sonra dönüp bakıldığında Türkiye'nin yakın tarihinin de adam akıllı şeylerle dolu olduğu görülüyor. Yani işte dün de azıcık sözünü etmiştik 1915'te işte adına neden istedinsin ister soykırım ister tehcir ama Ermenilerin hem Yok oluşuna giden bir süreç ve mal ve mülkleri ondan sonra işte bu Trakya olaylarında Yahudilerin e, pogrom haline getirilmesi e, yani çok önemli saldırılara vuramaları 6-7 Eylül daha sonra olacaktır. Bu böyle bir dizi Türkiye'nin yakın tarihinde çok e, keyifle anmayacağımız epey. Ve olan. sorulmuyor yani mesela sorulmuyor. aktörler yaşarken sorulmuyor. Evet çok böyle, onu, enteresan taraflarından yani. biri de bu yani üzerinde yazıldı dediğiniz gibi de işte Can Dündar'ın Fehmi Korun'un. Ya mesela bu, çok şu kitaplar, kitaplar 70'lerde basılmış yani ben şu, e, Sabiha Hanım 75 ya da 76 olması lazım öbürleri 78 yani ya, bizatı tanıklar içinde yer alan aktörler 30 senedir var bu kitaplar yani ama üzerinde konuşulmuyor özellikle yani yani cumhuriyet gazetesinde kendisini e, şey yapma evet <gülüyor> biliyorlar emin değilim doğrusu tam hatta ha. olayların yok o kadar değil ya yani genel olarak bir Hayır, en azından değil. sol kanadında yeni kuşağında bilindiğini söyleyebilirim ama bu çapıyla bu boyutuyla Onu değil galiba tabii evet yani. peki madem konuyu açtınız genç kuşaktan bir tane de soru var aslında bütün bu sürecin içinde bir de aslında solun içinde öne çıkan pek çok isimden de bahsetmek mümkün ee, şey anlıyorum, anladığım bütün İstanbul'daki işte o dönem üniversite okuyan önemli diyebileceğimiz e, öğrenciler, gençler bu insanlar. O yüzden yukarılara doğru gitmeleri de normal. Ama bundan öte solun içinde yer tutabiliyor olmaları, solun bununla hesaplaşmıyor olmasını siz nasıl açıklıyorsunuz aslında merak ediyorum. Çünkü çıkar dengesi olabilir, görmeyelim, boş verelim olabilir ama hangisinin ağırlık kazandığı gerçekten de önemli gibi. Ee, evet, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yalan bir tarihle yetiştiriliyorsun Hı -hı. E, bilinmiyorsun yani ben kişisel olarak merakım var bir tarihçi değilim ama işte bir e, okuma içerisinde bu alanları çok e, merak ettim yani Hı -hı. özellikle de 12 Eylül'den sonra e, demek ki şu kitapları da o dönem almışım yani marksist klasik eserlerin yanında bunları da okuyormuşum o da Hı -hı. öyle anlıyorum. <gülüyor> Ondan sonra ama gerçekten bununla yüzleşmemiz ve tanışmamız sonra da yüzleşmemiz geç oldu. Bu solun eksikliğidir. Kendi tarihi üzerinde e, ciddi e, yani Türkiye'yi tanıma üzerinde bence e, anlama ve bilme üzerine çok fazla eğililmedi. Yani şöyle baktığında üç tane kitap vardı. Ben kendi hesabıma konuşuyorum 80'e geldiğimizde. Hı hı. İşte e, Doğan Avcıoğlu okunuyor. E, İsmail Cem'in e, kitabı çıkmış. Türk, e, geri kalmış. Mustafa Akdağ hatırlıyorum ben. Yani e, farklı kitaplar olarak. Hı hı. E, soldan işte Hikmet Kıvılcımlı gibi onların bir takım şeyleri var. Yani bu, o taraftan analizler falan var. Ama şöyle e, akademiye, ulemaya şeye baktığınızda mesela e, şey e, siyasal bilgiler fakültesi bence tarih çarpıtmadı siyasi tarih çarpıtmıyor. Çok üstad bir üniversite yani, fakülte. Yani olaylarla Türk dış politikası Türk hiç görmüyor yani bu şeyleri. Mesela ben Numan Menemencil'in e, bir Hitler'in hediye etti arabaya bindiğini duyduğum okuduğumda e, hem Can Nimet artık yazdı bunu. Bir gazetecinin arınların içerisinde bir şeydir. Evet. Minik bir ayrıntı. Mi? Bu yok yani. Sonra da araştırmalarında galiba o dönemde bir on tane falan Mercedes geliyor ve devlet büyüklerine tavsiye ediliyor. Hı hı. Bazıları kullanıyor, başka şey de kullanıyor. E, Numan Bey ama için önüne çekiyor arabayı yani. Hı hı. Süreyya Gazinası'nın, o zamanki işte bütün ajanların, dış politika unsurlarının herkesin gittiği bir yer, fing bir yerdir. De, bir mesajı şey, da yani bir mesajı da var yani. Mesajı da var yani bu inanılmaz tek başına yeterli bir şey. Ve bunu ben... Çok geç öğrendim yani mesela kendi hesabıma. Hı -hı. Dolayısıyla biz yalan tarihle yaşadık. Ee, yalan tarih üzerine iyi yorum da, tahlil de yapamıyorsun. Hı -hı. Dolayısıyla Kemalizme yamanmış bir solculuk çıktı karşımıza. Ha, bugün Serteller yaşasaydı yani bir de şu çok enteresan son bir süremiz yok ama yani her şey ininin üstüne yıkılıyor. Yani milli şef yaptı bunları. Yok yani böyle bir şey yok. Bu bütün olarak bakmamız gerekiyor. Hı -hı. Yani bununla yüzleşeceksek bu bütünsellik içerisinde bakalım. Bunun içerisinde şeyleri de görürsünüz. Yani daha sonra bunun muhatabı olmuş kişiler Atatürk'ü buradan yani sıyırırlar. Neden? Atatürk daha Sovyet dostuydu diyor. Yani bu Hı -hı. bunların konuşulması lazım. Bundan böyle şey duyup analiz edilip ortaya konması lazım. Solcular da yalan bir tarihle yaşadılar. Hakikaten evet yani bu çok yok yani yüzleşme oldu mu oluyor mu bilmiyorum evet, ama yani katkıda bulunuyor. Çorum Kahramanmaraşlı vas hayata dönüş <gülüyor> yani bütün ne hangi olaydan bahsedilirse bahsedilsin tam bir yüzleşmenin arifesinde olduğumuz yani şeyden hiç bahsetmiyorum Kürt meselesi Hı. tabii onu ayrı tutmak Ermeni kardeş. meselesi bile yeni konular arasında sayılabilir 2000 evet. sonrasında ciddi ha, ciddi tartışılacak konulardan. Yani dolayısıyla yani Edirne olaylarını... Daha gelmedi onlara. Yani taslamam. çok yeni öğrendi insanlar. Evet, evet, evet. Aynen öyle yani. Ve çok... şey Belki işte sizin demin söylediğiniz ufuk açıcı olabilir. Yani özellikle bir matbaanın Aynen. sembolik olarak basılarak tahrip edilmesi olayı... Belki Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte bu tarihle yüzleşmek isteyen hangi parti varsa... Onun için bir fırsat olarak da önümüzdeki seçimlere katılacak sol içinde. Ben Altı Cumhuriyet gazetesine de öneriyorum. İlhan Bey ebediyete intikal etti yani. Aktör kişi yıllarca Hı -hı. gazeteyi de yönetmiş. Dolayısıyla yani Cumhuriyet de kendi içinde böyle bir şey yapabilir yani. Değil evet. Mi? Nadir Nadir'in anılarından da çıkarttığımız pek çok şey var. Hem Cumhuriyet ise Hitler'in Avusturya'ya girişini anlatır. Hı -hı. Evet. Nadir Bey hayranlık içerisindedir. Yani bu Böyle eğilimlerden başka şekillere de dönüşmüş olabilir insanlar. Bunu ama ortaya koyalım değil mi? Evet konuşulmasında yani, çok yarar var ve 65 yılda iyi bir süreç çarptık üzerinden <gülüyor> geçtikten sonra yani. yani. ihtiyaç duyulmasın bunu açık açık kendimiz konuşalım yani. Evet bunu yani Zekeriya Bey ve Sabiha Hanım'a da aslında böyle bir borcumuz var, var herhalde Kesinlikle doğrusu. Önemli yani. bir şey yani. Belki yeni bir gazete çıktı. Ya aslında ben tan, tan olayını tan bile... <gülüyor> bilmiyorum ama İbrahim Müteferrika e da koyabilir. <gülüyor> yani mesela sinemacılar bu olayı ele almadılar. Evet. Yani. E 6-7 de pek almadılar. Pek almadılar. Zorla ittire kalktılar yani işte. Bir evet, film okur. çıktı 6-7 Eylül'ü. Yine bir şeyler oldu evet, da yeni yani. Evet, evet. Evet. Ama tan e, bence... E, Evet, buradan medyaya ve sanat amacılara gelip... Mis... İyi oldu arkaki <gülüyor> iki şeyde sığdırdık. Aslında çok uzun konuşulabilecek bir külliyat var yani. E, ama e, gündeme evet, getirmiş olduk. Elif e, çok teşekkürler. Ben teşekkür ver. ederim. Tan olayını da böylece konuşabilmiş olduk. E, şimdi e, bitiriyoruz artık açık gazete programını da. Bu sefer e, başladığımız gibi... George Harrison'la da bitirelim. Bu sefer de onun e, Traveling Wilburys adı altında çok ünlü önemli müzisyenlerle bir arada yaptığı iki albümden hatta üç albüm e, birini Handle With Care adlı parçayı dinleyerek de bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. I've been up and around Been sent up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found And the way we've come. Reputations changeable Situations tolerable and dream on I've been pumped up and I... Sent to meetings, hypnotized Overexposed, commercialized And Çıkkasıydı.